Altıncı Koğuş Yazan Anton Chehal Hastane avlusunda dul otlarının, ısırganların, yaban kenevillerinin çevresini bir orman gibi sardığı küçük bir ek bina bulunur. Bu binanın çatısı paslanmış, bacası yarı yarıya yıkılmıştır. Çürüyen sundurmanın basamakları üzerinde otlar bitmiştir. Sıvadan geriye ise sadece izler kalmıştır. Yapının ön cephesi hastaneye, Arka cephesi ise boş bir araziye bakar. Üzerinde çiviler çakılmış gri renkli hastane çiti bu binayı boş araziden ayırır. Sivri uçlara yukarı bakan bu çiviler, bu çit ve ek binanın kendisi, bizde yalnızca hastane ve hapishane binaları görülen hüzünlü ve uğursuz bir görünüme sahiptir. Eğer ısırganın sizi yakmasından korkmuyorsanız ek binaya giden dar patikadan birlikte yürüyelim ve içeride ne olup bittiğine bakalım. İşte ilk kapıyı açtıktan sonra antreye giriyoruz. Burada duvarların önü ve ocağın etrafı tepeleme hastane hırdavatıyla dolu. Döşekler, eskimiş ve lime lime olmuş sabahlıklar, pantolonlar, mavi çizgili gömlekler, kimsenin işine yaramayan yıpranmış ayakkabılar. Bütün bu paçavralar birbirine dolaşmış, karışmış yığınlar, karışmış yığınlar halinde çürümekte etrafa boğucu bir koku yaymaktadır. Emekli bir asker olan yaşlı bekçi Nikita, armaları solmuş üniforması ve dişlerinin arasında çubuğuyla her zaman bu yığınların üzerinde uzanır haldedir. Adamın sert, bitkin bir yüzü, bozkırdaki çoban köpeklerini andıran sarkık kaşları ve kırmızı bir burnu vardır. Boyu kısa, vücudu sıska ve demarlıdır. Ama heybetli bir duruşa ve kocaman yumruklara sahiptir. Nikita, bu dünyada düzeni her şeyden çok seven bu ve bundan ötürü de Dayak atma gerekliliğine inanan saf, iyi niyetli, işine bağlı, kıt görüşlü insanlardandır. Yüze, göğse, sırta, nereye denk gelirse oraya vurur ve bunu yapmazsa burada düzenin sağlanamayacağına inanır. Daha sonra antreyi saymazsanız bütün binayı kaplayan büyük ve geniş bir odaya girersiniz. Burada duvarlar kirli mavi, mavi bir rengi boyalıdır. Tavan bacasız ocakların ısıttığı kulübelerdeki gibi isle kaplıdır. Kışın burada ocakların tüttüğünü ve odanın karbon monoksitle dolduğunu od anlarsınız. İç taraftan takılı demir parmaklıklar pencerelerin güzelliğini bozmuştur. Döşeme gri renkli ve pürüzlüdür. Etraf leş gibi lahana turşusu, yanmış fitil, tahta kurusu ve amonyak kokar. Bu pis koku ilk anda sanki bir sirkteki yabani hayvanlar sergisine girmişsiniz gibi bir etki bırakır üzerinizde. Odanın içinde yere vidalanmış yataklar bulunur. Bunların üzerinde lacivert renkli hastalık, hastane sabahlıkları ve başlarında eski usul takkeleriyle insanlar oturmakta, yatmaktadır. Bunlar akıl hastalarıdır. Odada toplam 5 kişi bulunuyor. İçlerinden sadece biri asil bir aileden geliyor. Geri kalanlar ise orta sınıftan. Kapı tarafındaki ilk kişi olan uzun boylu, zayıf, Parlak kızıl bıyıklı ve gözleri ağlamaklı orta sınıf temsilcisi başını elleriyle desteklemiş bir vaziyette oturuyor ve tek bir noktaya bakıyor. Gece gündüz başını sallayarak, iç çekerek ve acı acı gülümseyerek hüzünlenir. Konuşmalara nadiren katılır. Sorulara pek yanıt vermez. Ancak ona verdikleri zaman yemek yer ve bir şeyler içer. Ağrılı, şiddetli öksürüğüne, zayıflığına ve yanaklarındaki kızarıklığa bakılacak olursa, Verem'in ilk evresinde olduğu söylenebilir. Hemen yanında kısa boylu, canlı, çok hareketli, sivri sakallı, bir zencininki gibi siyah ve kıvırcık saç, saçlı yaşlı bir adam yatıyor. Gündüzleri odanın içinde pencereden pencereye dolaşıp durur ya da Türk usulü bağdaş kurarak yatağında oturup şa şakrak kuşu gibi ara vermeksizin ıslık çalar, sessizce şarkı söyler, kendi kendine kıkırdar çocuksu neşesini ve canlı karakterini geceleri Tanrı'ya dua etmek, daha doğrusu göğsünü yumruklamak ve kapıyı parmağıyla kurcalamak için kalktığını gösterir. Bu, yaklaşık 20 yıl önce şapka atölyesi yandığında aklını yitirmiş olan Yahudi Moiseyka'dır. 6. koğuşucusu sakinlerinden yalnızca onun bu binadan hatta hastane avlusundan dışarı çıkma izni vardır. Muhtemelen hastanenin demirbaşı, sessiz ve zararsız bir deli, Kasabanın soytarısı olduğu için bu ayrıcalıktan uzun zamandır faydalanmakta. İnsanlar onu sokaklarda etrafı çocuklar ve köpeklerle çevrilmiş halde görmeye çoktan alışmış. Sırtında sabahlığı, başında gülünç takkesi, ayağında terlikleriyle, kapıların ve dükkanların önünde durarak dilenir. Kimi kıvas, kimi ekmek, kimisi bir kapik verir. Böylece binaya genellikle tok ve cebinde dolduruyorlar. Cebini doldurmuş olarak döner. Beraberine getirdiği her şeyi Nikita kendi payına elinden alır. Bunu da kabaca öfkeyle yapar. Ceplerini ters yüz ederken ve duruma şahit olması için Tanrı'ya seslenirken bu Yahudiye bir daha asla sokağa salmayacağını ve düzensizliğin dünyadaki her şeyden daha kötü olduğunu söyler. Moiseka hizmet etmeyi sever. Arkadaşlarına su getirir. Onlar uyurken üzerlerini örter. Herkese sokaktan birer kapik getireceğine... Yeni şapkalar dikeceğine dair söz verir. Sol tarafında yatan felçli komşusunu da kaşıkla obesler. Moseika şefkatinden ya da insani özelliğinden ötürü değil, sağ tarafında kalan komşusu Gromov'u taklit ettiği ve istensiz boyun eğdiği için böyle davranır. 33 yaşında bir adam olan Ivan Dimitriç Gromov, soylu bir aileden eski bir icra memuru ve bölge sekreteri olarak çalışmış. Takip edilme hissinden mustarip. Ya yatağında büzülerek uzanır ya da eski sanki egzersiz yapıyormuş gibi bir köşeden diğerine yürür durur. Oturduğu pek seyrek görülür. Rahatsız edici ve belirsiz bir beklenti yüzünden her daim telaşlı, endişeli ve gergin bir hali vardır. Antreden gelen herhangi bir hışırtı ya da avludan duyulan bir bağırış başını doğrultarak ''Yoksa beni mi almaya geldiler? Beni mi arıyorlar?'' diye kulak kesilmesine yeter de artar. Böyle anlarda yüzü oldukça huzursuz ve tiksinti dolu bir ifade alır. Gromov'un geniş ve emacık kemikleri çıkık yüzü hoşuma gidiyor. Savaşmaktan ve devamlı bir korku halinde olmaktan hırpalanmış ruhunu tıpkı bir aynadaki gibi yansıtan solgu ve mutsuz bir yüzü var. Yüzünü garip ve acı çeker bir ifadeyle buruşturuyor ancak derin ve gerçek acının yüzüne yerleştirdiği bu ince çizgilerden mantıklı ve zeki biri olduğunu anlamak mümkün. Gözlerinde ise sıcak ve canlı bir parıltı mevcut. Gromov'u severim. Nikita dışında herkese karşı saygılı, yardıma hazır ve olağanüstü derecede naziktir. Biri bir düğmeyi ya da kaşığı yere düşürdüğünde yatağından fırlayıp kaldırır. Her sabah arkadaşlarına günaydın der, yatarken iyi geceler diler. Gromov'u sürekli gergin hali ve yüzünü buruşturmasının dışında deliliğinin başka belirtileri de mevcut. Akşamları bazen sabahlığına sarınır, tir, tir titreyerek ve dişlerini takırdatarak bir köşeden diğerine yatakların arasında hızlıca yürümeye başlar. Sanki yüksek ateşi varmış gibidir. Bazen aniden durarak arkadaşlarına bakar. Çok önemli bir şey söylemek istediğini görmek mümkündür. Ancak belli ki onu dinlemeyeceklerini ya da anlamayacaklarını düşündüğünden sabırsızca başını sallamaya, adım atmaya devam eder. Ama çok geçmeden konuşma arzusu her türlü düşüncesini bastırır. Kendini cesaretlendirerek ateşli ve tutkulu konuşmaya başlar. Konuşması düzensiz, coşkulu, hezeyan dolu, içgüdüsel ve bazen de anlaşılmazdır. Fakat hem sözlerinde hem sesinin tonunda olağanüstü güzel şeyler duyulur. Yine de konuşmaya başladığında karşınızdakinin bir deli olduğunu anlarsınız. Akıl dışı sözlerini kağıdı aktarmak güçtür. İnsanların alçaklıklarından hakikate kafa tutan zorbalıktan, zamanla yeryüzüne inecek olan güzel hayattan, zorbaların aptallığını ve acımasızlığını her dakika anımsatan pencerelerin parmaklıklarından bahseder. Ve ortaya eski, ancak henüz söylenmemiş şarkılardan oluşan karışık, tutarsız bir potpuri çıkar. Saygın ve hali vakti yerinde bir memur olan Gramov, bundan 12-15 yıl önce bir şehrin İngiliz caddesinde, Kendine ait bir evde yaşıyordu. Sergei ve Ivan atlarında iki oğlu vardı. Üniversitede 4. sınıf öğrencisi olan Sergei, ansızın veremeye kalanıp öldü. Bu ölüm, Gromov ailesinin başına gelen beklenmedik talihsizlikler zincirinin başlangıcı oldu. Sergei'nin defnedilmesinden bir hafta sonra, Gromov'un ihtiyar babasına sahtecilik ve yolsuzluktan dava açıldı ve adamcağız hapishane hastanesinde Tifo'dan kısa süre içinde hayatını kaybetti. Evleri ve bütün taşınır malları açık artırmayla satıldı. Ivan Dimitriç annesiyle birlikte ellerine hiçbir şey olmadan ortada kala kaldı. Babası sağken üniversite öğrenimi gören Ivan Dimitriç'in eline ayda 60-70 ruble geçer, darlık nedir bilmezdi. Şimdi ise hayatında keskin bir değişiklik yapması gerekiyordu. Sabahtan akşama kadar az bir para karşılığında dersler vermek, yazı işleriyle uğraşmak zorundaydı. Ama kazandığı bütün parayı geçmesi için annesine göndermekten açlık çekiyordu. Böyle bir hayatı kaldıramayan Ivan Dimitri için cesareti kırıldı. Hasta düştü. Üniversiteyi bırakarak evine döndü. Bu küçük şehirde birinin kayırmasıyla bölge okulunda öğretmenlik görevi üstlendi. Ancak meslektaşlarıyla anlaşamadı. Öğrencileri tarafından hoş karşılanmadı ve çok geçmeden görevini bıraktı. Annesi hayatını kaybetti. 6 ay boyunca işsiz dolaştı. Sadece ekmek ve suyla beslendi, daha sonra icra memurluğu görevine geldi. Bu görevini hastalığı yüzünden işten çıkarılana kadar yerine getirdi. Üniversitedeki öğrencilik yıllarında bile hiçbir zaman sağlıklı bir insan görünümüne sahip olmamıştı. Her zaman rengi soluk, zayıf, üşütmeye yatkındı. Az yemek yer, iyi uyku çekmezdi. Bir kadeh şarapla başı döner, isteri krizine girerdi. İnsanlara sokulmak istese de asabi yapısı ve kuruntuları yüzünden kimseyle yakınlaşamaz, arkadaş edinemezdi. Kasabalılara daima küçümseyerek bakar, kaba cahilliklerinin, uyuşuk ve hayvanca hayatlarının ona aşağılık, mide bulandırıcı geldiğini söylerdi. Yüksek ve tiz bir sesle, hararetli hararetli, ama mutlaka ya hoşlumsuzluğunu ve öfkesini, ya da coşku ve şaşkınlığını belli ederek hep içten konuşurdu. Onunla hangi konu konuda konuşursanız, Sözü hep aynı yere getirirdi. Kasabada yaşamak boğucu ve sıkıcıdır. Yüksek ideallerden yoksun olan toplum zorbalıkla, kaba bir sefaletle ve ikiyüzlülükle çeşitlendirilmiş, cansız, anlamsız bir yaşam sürdürmektedir. Namuslular kıt kanaat geçinirken, namussuzların karnı tok, sırtı pektir. Okullara, dürüst yönetimi olan yerel bir gazeteye, tiyatroya, edebi toplantılara, entelektüellerin belik olmasına ihtiyaç vardır. Toplumun bilinçlenmesi, dehşete düşmesi gerekir. Demetriç insanlar hakkında yargıda bulunurken farklı renkleri gözetmek gözetmeden sadece siyah ve beyaz gibi keskin renkler kullanırdı. Ona göre insanlar namuslular ve namussuzlar olmak üzere ikiye ayrılıyordu. İkisinin arası yoktu. Kadınların ve aşktan daima tutkularıyla heyecanla bahsederdi. Ancak bir kez bile aşık olmamıştı. Yargılarındaki keskinliğe ve asabiyetine rağmen kasabada sevilen biriydi ve arkasındaki sevgiyle Vanya diye anılırdı. Doğuştan gelen kibarlığı, yardımseverliği, dürüstlüğü, temiz ahlakı, yırtık sabahlığı, hastalıklı görüntüsü ve yaşadığı alevi talihsizlikler insanda iyi, sıcak ve hüzünlü bir duygu uyandırıyordu. Üstelik iyi eğitimli ve kültürlüydü. Kasabalılara göre her şeyi biliyordu ve adeta yürüyen bir sözlük gibiydi. Çok okuyordu. Bütün gün kulüpte otururken sakalını sinirli sinirli karıştırdığı, dergilerin ve kitapların içine gömüldüğü zamanlar olurdu. Yüzüne bakıldığında bunları okumaktan ziyade çiğnemeden yuttuğunu görmek mümkündü. Okumak onun hastalıklı alışkanlıklarından biri kabul edilmelidir. Zira geçmiş yılların gazete ve takvimleri bile olsa, Eline geçen her şeyi aynı açgözlülükle saldırırdı. Evinde ise da her daim uzanarak okurdu. Bir sonbahar sabahı Ivan Dimitriç, paltosunun yakalarını kaldırmış, orta sınıftan birine kesilen cezayı, icra Emir uyarınca tahsil etmek üzere dar sokaklarda ve arka avlularda çamurları sıçrata sıçrata yürüyordu. Her sabah olduğu gibi canı sıkkındı. Arka sokaklardan birinde Kelepçeli iki tutukluğu götüren silahlı dört muhafızla karşılaştı. Ivan Dimitriç tutuklularla önceleri de sık sık karşılaşırdı ve her seferinde içinde acımayla birlikte huzursuzluk duyardı. Bu seferki karşılaşma ise üzerine her zamankinden farklı tuhaf bir izlenim bıraktı. Nedense aniden onu da kelepçeleyebileceklerini ve aynı bunlar gibi çamurların içinden sürükleyerek hapis, hapishaneye götürebileceklerini düşündü. İşini bitirdikten sonra evine dönerken postanenin yanında selamlaştığı ve sokak boyunca birlikte birkaç adım yürüdüğü tanıdık bir polis memruyla karşılaştı. Nedense bu durumda Gromov'u şüpheye düşürdü. Evindeyken tutuklular ve silahlı askerler bütün gün aklından çıkmadı. Anlam veremediği bir huzursuzluk hali okumasına ve odaklanmasına engel oluyordu. Akşamleyin evin ışıklarını yakmadı. Gece boyu uyumadı ve onu tutuklayabileceklerini Kelepçeyi hapishaneye götürebileceklerin düşündü durdu. Şimdiye kadar hiç suç işlemediğini biliyordu ve gelecekte de kimseyi öldürmeyeceğinin, bir yeri kundaklamayacağının ya da bir şey çalmayacağının garantisini verebilirdi. Ancak kazara ve gayri iradi suç işlemek gerçekten zor muydu? Bir karalamaya maruz kalmak ya da adli bir hatanın kurbanı olmak gerçekten mümkün değil miydi? Asırlık halk deneyiminin de öğrettiği gibi asla direnci olmam, hapse düşmem demeyeceksin. Günümüz yargı süreçlerinde adli hatalar kolaylıkla yapılabilmektedir. Resmi görevleri ya da işleri itibarıyla başkalarının acılarıyla ilgilenmek zorunda olan hakimler, polisler ve doktorlar zaman içerisinde bu duruma alıştıkları ve bir o kadar hissizleştikleri için çok isteseler de muhataplarına resmiyet sınırlarının dışında davranamazlar. Bu bakımdan onların arka avlularda koyunları ve danaları kesip de akan kanın farkına varmayan köylülerden hiç farkları yoktur. Suçsuz bir insanın bütün özel haklarından mahrum bırakarak kürek cezasına mahkum etmek etmek için bireyle resmi ve acımasız ilişkisinde hakimin sadece bir şeye ihtiyacı vardır. O da zamandır. Karşılığı maaş olan bir takım resmi görevleri yerine getirecek kadar zaman karar verdikten sonra her şey biter. Ondan sonra demiryolundan 200 vers uzaklıktaki bu küçük ve çamurlu kasabada adalet ve korunma aradur. Her türlü zorbalığın toplum tarafından makul ve yerinde bir gereklilik olarak karşılandığı, beraat kararı gibi her türlü merhamet gösterisinin toplumda tatminsizlik ve intikam duyguları uyandırdığı bir dünyada adaleti düşünmek gülünç değil midir? Sabah olunca Ivan Dimitriç anında soğuk terle ve dehşet içinde yatağından kalktı. Her an onu tutuklayabileceklerinden oldukça emindi. Eğer dün akşamki ağır düşünceler onu bu kadar uzun süre terk etmediyse diye düşünüyordu. Demek ki bu düşüncelerde haklılık payı vardı. Bu düşünceler gerçekten de durduk yere aklına gelmiş olamazdı ya. Bir polis ağır adımlarla pencerenin kenarından geçiyordu. Bu da boşuna olamazdı. İşte iki kişi evin dibinde sessizce duruyorlardı. Neden konuşmuyorlardı acaba? O günden sonra İvan Dimitriç için azap dolu günler ve geceler başladı. Pencerenin önünden geçen, avluya giren herkes casus ya da gizli polis olarak görünüyordu gözüne. Emniyet müdürü anlaşıldığı üzere gün ortasında emniyet müdürlüğüne gitmek üzere civardaki malikanesinden çıkar, çift tatlı arabasıyla sokaktan geçerdi. Ancak her seferinde İvan Dimitriç arabanın gereğinden fazla hızlı gittiğini düşünür Emniyet müdürünün yüzünde belirgin bir ifade görürdü. Ivan Dimitriç'e göre emniyet müdürü belli ki kasabada ortaya çıkan çok önemli bir suçluyu haber vermek için acele ediyordu. Kapısının zili her çaldığında ya da kapısına vur... vurduklarında Ivan Dimitriç irkiliyor, ev sahibisinin yanında tanımadığı birini görünce acı çekiyordu. Polis ve ile olan her karşılaşmasında ilgilenmiyormuş gibi gözükmek için gülümsüyor, ısık çalmaya başlıyordu. Tutuklanmayı beklediği için gece boyunca uyumuyor ancak ev sahibine uyuyor gözükebilmek için yüksek sesle horluyor ve it çekiyordu. Ve uyumuyorsa eğer vicdan azabı çekiyor demekti. Al sana kanıt. Gerçekler ve mantığın bütün bu korkularının saçma ve akıl hastalığı ürünü olduğuna, konuya daha geniş açıdan bakmak gerekirse vicdanı rahat olduktan sonra tutuklanmada ve hapishanede korkulacak hiçbir şeyin olmadığına onu inandırıyordu. Ancak konuyu ne kadar akıllıca ve mantığa uygun muhakeme ederse, içindeki huzursuzluk bir o kadar artıyor, çekilmez bir hal alıyordu. Bu durum, bakir bir ormanda kendine yer açmaya çalışan bir münzevinin baltasını ne kadar gayretle sallarsa sallasın, ormanın bir o kadar gürleşmesine ve çoğalmasına benziyordu. Sonunda Ivan Dimitriç, akıl yürütmenin ne kadar faydasız olduğunu görerek kendini tamamen çaresizliğe ve korkuya kaptırdı. İnzivaya çekilmeye ve insanlardan kaçmaya başladı. Görevini önceden de itici buluyordu. Şimdi daha da katı, katlanılamaz hale gelmişti. Bir şekilde arkasından iş çevireceklerinden, cebine fark ettirmeden rüşvet koyacaklarından ve böylece onu suçlu düşüreceklerinden ya da resmi evrakta dikkatsizce hata yapacağından ki bu, bu da sahteciliğe eşdeğerdi ya da başkasına ait parayı kaybedeceğinden korkuyordu. Gariptir ki Düşünceleri hiçbir zaman özgürlüğü ve şerefi adına ciddi ciddi korkması için bin bir çeşit bahane üretebildiği bugünkü kadar çok yönlü ve yaratıcı olmamıştı. Başta kitaplar olmak üzere dış, dış dünyaya olan ilgisi önemli derecede azalmış, hafızasını iyiden iyiye yitirmeye başlamıştı. Baharda karlar eridiği vakit mezarlığın yakınındaki bir hendekte yarı çürümüş iki ceset, ceset bulundu. Yaşlı bir kadına ve bir erkek çocuğuna ait cesetlerde Zor kullanarak öldürdüklerine dair belirtiler vardı. Kasabada sadece bu cesetler ve bilinmeyen katiller hakkında konuşuluyordu. Cinayeti onun işlediğini düşünmemeleri için Ivan Dimitriç sokaklarda gülümseyerek dolaşmaya başladı. Tanıdıklara rastladığında ise rengi soluyor, yüzü kızarıyor, güçsüzleri ve korumasızları öldürmekten daha adi bir suçun olmayacağını anlatmaya çalışıyordu. Ancak bu yalandan davranışlar çabucak onu yordu. Bir süre düşündükten sonra içinde bulunduğu konum açısından en doğru olanın ev sahibisinin bodrumunda saklanmak olduğuna karar verdi. Bütün gün, bütün gece ve ertesi gün boyunca bodrumda oturdu. Epey üşüdü. Havanın kararmasını bekledikten sonra bir hırsız gibi gizlice odasına gitti. Hava aydınlanan kadar odanın ortasında hareket etmeden dikildi ve etrafa kulak kabarttı. Ancak güneşin doğuşuna yakın ev sahibesine fırın ustaları geldi. İvan Dimitriç, Ustaların mutfağı fırını yeniden kurmak üzere geldiklerini çok iyi biliyordu. Ama korkusu yüzünden bunları fırıncı kızına girmiş polisler olduğuna inandı. Sessizce daireden çıktı. Tepeden tırnağı korkuya, kesmi korkuya kesmiş bir halde şapkasız ve ceketsiz sokakta koşmaya başladı. Ardından köpekler havlayarak geliyor. Geride bir yerlerde köylünün biri bağırıyor. Rüzgar kulaklarında uğurluyor. Ivan Dmitrich ise bütün dünya zulmünün sırtına bindiğini ve onu kovaladığını düşünüyordu. Yakalanıp eve getirildi ve doktoru çağırması için ev sahibisi gönderildi. İleride de sözünü edeceğimiz doktor Andrei Yefimic başına soğuk kompres uygulamasını söyledi. Kullanması için taflan suyu yazdı. Başını üzüntüyle salladı ve ev sahibisine bir daha gelemeyeceğini çünkü insanların akıllarını yitirmesine engel olmanın uygun olmayacağını söyleyerek gitti. Kira ve ilaç için elinde para kalmadığından çok geçmeden Gromov'u hastaneye kaldırdılar ve zührevi hastalar için ayrılmış koğuşa yerleştirdiler. Geceleri uyumuyor, huysuzlanıyor, diğer hastaları rahatsız ediyordu. Bir süre sonra Andrei Yefim için emri uyarınca 6. koğuşu alındı. Bir yıl sonra Ivan Dimitriş kasabada unutulup gitmişti. Ev sahibisinin sündurmanın altında duran bir kızağın içine yıldığı kitapları da çocuklarca yağmalandı. Daha önce de söylediğim gibi Ivan için sol tarafında Yahudi Moiseyka sağında ise semirmekten neredeyse yüz yuvarlak olmuş, tamamen ifadesiz bir yüze sahip, ben bakışlı bir köylü yatıyordu. Düşünme ve hissetme yeteneğini çoktan kaybetmiş, hareketsiz, boğazına düşkün, pis bir yaratıktı bu adam. Etrafa sürekli keskin ve boğucu bir koku yayıyordu. Adamın arkasını toplayan Nikita onu çok fena dövüyor, döverken de yumruklarını hiç esirgemiyordu. Burada korkunç olan şey onun dövülmesi değil, buna alışmak mümkündü. Bu aptal hayvanın dayak yerken ses, sesini çıkarmaması, karşılık vermemesi, gözünü bile kırpmaması, sadece ağır bir fıça gibi hafifçe sağa sola sallanmasıydı. Altıncı koğuşun beşinci ve sonuncu sakine, bir zamanlar postanede tasnifçi olarak çalışan kısa boylu, cılız, iyi ama bi biraz kurnaz yüzlü, sarışın bir orta sınıf mensubuydu. Duru ve neşeli bakan zeki, berrak gözlerinden aklının hala yerinde olduğu anlaşılıyordu ve çok önemli, hoş bir sırra sahipti. Yastığının ve şiltesinin altında kimseye göstermediği bir şey saklıyordu. Bunun nedeni elinden alınacağı ya da çalınacağı korkusu değil, utangaçlığıydı. Bazen pencereye yanaşır, sırtın arkadaşlarına dönerek göğsünün üzerinde bir şey geçirir, kafasını eğerek giydiği şeye bakardı. Bu sırada eğer biri yanına yanaşacak olursa huzuru kaçar, göğsünün üzerine geçirdiği şeyi çekip çıkarırdı. Yine de sırrını tahmin etmek zor değildi. Sık sık İvan Demetri'ce ''Tebrik edin beni'' derdi. Şahsıma ikinci derecede yıldızlı Stanislav nişanı takdim edildi. İkinci derecede nişan... Yıldızlı nişan sadece yabancılara veriliyor ancak benim için nedense bir ayrıcılık yapmak istemişler. Şa şaşkınlıkla omzunu sikerek gülümserdi. Kabul etmek gerekir ki bunu hiç beklemiyordum. İvan Dimitriç suratını asarak söylenirdi. Ben bu işlerden hiç anlamam. Eski posta çalışanı gözlerini kurnazca kırparak devam ederdi. Eninde sonuna ne, ne kazanacağım biliyor musunuz? İsveç kutup yıldızlı nişanını muhakkak alacağım. Uğraşmama değecek bir nişan gerçekten. Beyaz haç üzerine siyah kurdele. Gerçekten çok güzel. Hiçbir yerde hayat muhtemelen bu ek binada olduğu kadar tek düze değildir. Selçili adam ve şişman köylü dışında herkes sabah vakti kalkar, girişteki büyük teknede temizlenir, sonra da sabahlıklarının kenarıyla kurulanır. Daha sonra Nikita'nın ana binadan getirdiği kalaylı maşrapalarla da çay ikram edilir. Herkese tek bir maşraba hakkı vardır. Öğlen lahana turşusu, turşusu, çorbası ve lapa yenir. Akşam ise öğle yemeğinden artı kalan lapa tekrar yenir. Aradaki zamanlarda uzanılır, uyurlar. Pencereden dışarı bakarlar ve bir köşeden diğerine yürüyüp dururlar. İşte burada her gün böyle geçer. Eski postane çalışanı bile sürekli aynı şeylerden, aynı nişanlardan söz edip durur. Altıncı koğuşta yeni birileri nadiren görülür. Doktor uzun süredir yeni ağıklı hastası kabul etmiyor, yeryüzünde tımarhane ziyaret etmeyi seven de pek bulunmuyor. Binaya ancak iki ayda bir berber Semyon Nazarich geliyor. Berberin delileri nasıl tıraş ettiğinden, Nikita'nın ona nasıl yardım ettiğinden, bu gülümseyen sarhoş berberin her ortaya çıkışında hastaların yaşadığı kafa karışıklığından şimdi söz etmeyeceğiz. Berberden başka kimsenin bu binaya uğradığı yoktur. Hastaların kaderinde her gün yalnız Nikita'yı görmek var. Bu arada hastanede bir süredir tuhaf bir haber dolaşmaya başladı. Doktorun güya altıncı koğuşu ziyaret etmeye başladığı söylentisi giderek yayılıyordu. Garip bir dedikoduydu bu doğrusu. Doktor Andrei Yefimich Rogin göze çarpan bir kişiliktir. Gençlik dönemlerinde oldukça dindar olduğu ve din alanında kariyer yapmak için hazırlandığını söylüyorlar. 1863 yılında liseyi bitirince ilahiyat akademisine gitmeye niyetlenmiş, ancak tıp doktoru ve cerrah olan babası güya sert bir üslupla oğluyla alay ederek eğer papazların yolunu tutarsa onu evlatlıktan reddedeceğini kesin bir dille beyan etmiş. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ancak Andrei Yefimic tıbba ve genel olarak doğa bilimlerine hiçbir zaman eğilimi olmadığını pek çok kez itiraf etmiştir. Yine de tıp fakültesini bitirdikten sonra papaz olmadı. Gerçi dinler bir tarafı yoktu. Ve doktorluk kariyerinin başında da şimdiki gibi dindar değildi. Ağır, kaba ve köylü bir görünüşü vardı. Yüzü, sakalı, düz saçları ve güçlü, hantal vücudu geniş bir yolun kenarında, han işleten, semirmiş, ölçüsüz ve sert bir hanci andırıyordu. Mavi damarlarla kaplı sert bir yüzü, küçük gözleri ve kırmızı bir burnu vardı. Boyu uzun, omuzları geniş, elleri ve ayakları kocamandı. Bir yumrukta insanın canını alabilirdi. Buna rağmen doktor sessizce yürürdü. Adımları ihtiyatlı ve çalımlıydı. Daracık bir koridorda onunla karşılaştığınız zaman yol vermek için her daim durur, ondan beklendiğinin aksine kalın bir sesle de değil de ince, yumuşak tenor bir sesle kusuruma bakmayın derdi. Boynunda sert kolalı yakalar takmasına engel olan ufak bir şişlik vardı. Bu yüzden sürekli yumuşak keten bezinden ya da pamuklu kumaştan gömleklerle dolaşıyordu. Aslına bakacak olursak Giyim kuşamı bir doktora andırmıyordu. Aynı kıyafeti 10 yıl üzerinden çıkarmazdı. Genellikle bir Yahudi dükkanından aldığı yeni kıyafeti bile eskisi gibi yırtık pırtık ve buruşmuş gözükürdü. Aynı Redingot'la hem hastaları kabul eder, hem öğle yemeği yer, hem de misafirliğe giderdi. Ancak bunun sebebi cimriliği değil, dış görünüşüne duyduğu mutlak ilgisizlikti. Andrei Yefimiç göreve başlamak üzere kasabaya geldiğinde bu hayır kurumunun Vaziyeti oldukça içler acısıydı. Odalarda, koridorlarda ve hastane avlusunda kötü koku yüzünden nefes almak bile zordu. Hastane görevlileri, hasta bakıcılar ve onların çocukları odalarda hastalarla beraber uyuyorlardı. İnsanları canından benzeyen hamam böceklerinden, tahta kurularından ve farelerden şikayet ediliyordu. Cerrahi bölümünde yılancık vakalarından geçilmiyordu. Bütün hastanede sadece iki neşter bulunuyordu. Tek bir termometre yoktu. Banyolarda patates depoluyorlardı. İdare amiri, başhemşire ve sağlık memuru hastaları soyup soğana çeviriyorlardı. Andrei Fimic'den önce gelen eski doktor hakkında da söylentiler yok değildi. Güya o da hastanenin ispirtosunu gizlice satıyor, hasta bakıcılar ve hasta kadınlar arasında gözüne kestirdiklerini haremine alıyordu. Bütün bu düzensizlikler kasabada çok iyi biliniyor, hatta abartılıyor ancak yine de olup bitenler normal karşılanıyordu. Bazıları hastanede yalnızca orta sınıfla köylülerin kaldığını, bunların da kendi evlerinde hastanedekinden çok daha kötü koşullarda yaşadıkları için durumlarından şikayetçi olamayacaklarını söylüyordu. Daha tavuğuyla beslenecek halleri yoktu ya. Bazıları da Wemstervo'nun yardımı olmadan zaten hiçbir kasabada iyi bir hastane inşa edilemeyeceğini, kötü de olsa hastaneleri olduğu için şükretmeleri gerektiğini söyleyerek diğerlerinin görüşüne destek çıkıyordu. Andrei Andrey Fimic, hastaneyi inceledikten sonra buranın ahlaksız bir kurum olduğu, insan sağlığı için yüksek derecede tehlike arz ettiği sonucuna vardı. Doktorun düşüncesine göre yapılacak en mantıklı şey hastaları salıvermek, hastaneyi de kapatmaktı. Ancak bu, birçok onun isteğiyle olacak bir şey değildi. Ayrıca bunu yapmanın da kimseye bir faydası dokunmazdı. Sonuçta maddi ya da manevi bir pisliği bir yerden kovsanız da başka bir yere sıçrayacaktır. Pisliğin kendiliğinden yok olmasını beklemek gerekir. Üstelik hastaneye açan insanlar bir şeylere tahammül ediyorsa hastaneye ihtiyaçları var demektir. yargılar, gündelik yaşamımızdaki bütün bu pislik ve iğrençlikler gereklidir. Çünkü bunlar gübrenin kara toprağa dönüşmesi gibi zamanla faydalı bir şeye dönüşür. Çökeninde pislik barındırmayan iyi bir şey dünya üzerinde bugüne kadar görülmemiştir. Andrea Yefimiç görevi kabul ettikten sonra hastanede hüküm süren düzensizliğe karşı oldukça kayıtsız kaldı. Yalnızca hastane görevlileri ve hasta bakıcıların koğuşlarda gecelememelerini rica etti. Alet dolu iki dolap getirdi. İdare amiri, başhemşire, sağlık memuru ve cerrahi odalarındaki yılancık vakalar ise olduğu gibi kaldı. Andrei Efemeç akla ve doğruluğa aşırı değer verirdi. Ancak etrafında akıl ve dürüstlükle dolu bir hayat inşa edebilmesi için yeteri kadar güçlü bir karaktere ve inanca sahip değildi. Emir buyurmayı yasak koymayı, mecbur bırakmayı kesinlikle bilmezdi. Sanki hiçbir zaman sesini yükseltmeyeceğine emir kipi kullanmayacağına dair yemin etmişti. Ver ya da getir demek onun için çok zor bir durumdu. Canı bir şeyler yemek istediğinde kararsız bir şekilde öksürerek aşçı kadına bir çay içseydim ya da bir şeyler yeseydim derdi. İdare amirine çalışmayı bırakmasını söylemeye, onu kapı, kapı dışarı etmeye ya da bu gereksiz asalak makamı Toptan ortadan kaldırmaya da kesinlikle gücü yetmezdi. Onu aldattıklarında, pohpohladıklarında ya da kasten şişirilmiş rezil faturaları imzalaması için önüne getirdiklerinde Andrei Yefimic ıstakoz gibi kızarır, kendini suçlu hisseder ama yine de faturaları imzasını atardı. Hastalar açlıktan ya da kaba hasta bakıcılardan şikayetçi oldukları zamanlar utanıp sıkılır. Peki, peki, sonra ilgilenirim. Muhtemelen burada yanlış bir, bir anlaşılma olmuş diye mırıldanırdı. İlk zamanlar Andrei ve Fimic canla başta çalışıyordu. Sabahtan öğlene kadar hastaları kabul eder, ameliyatlara girer, hatta doğum bile yaptırırdı. Kadınlar, doktorun dikkatli biri olduğunu, özellikle çocuk ve kadın hastalıklarını kusursuz bir şekilde teşhis ettiğini söylüyorlardı. Ancak zaman geçtikçe yaptığı işin tek düzeliği, Açıkça kimseye faydasının dokunmaması iyiden iyiye canını sıkmaya başlamıştı. Bugün 30 hasta kabul etse yarın 35 kişi gelecek, ertesi gün 40, günlerce, yıllarca böyle sürüp gidecekti. Oysa ne kasabadaki ölüm oranında bir azalma oluyor ne de hasta akını kesiliyordu. Sabahdan öğlene kadar 40 hastaya ciddi ciddi ilgilenmek fiziksel olarak mümkün değildi. Bu da ister istemez bir aldatmaca doğuruyordu hesap defterlerine göre yılda 12.000 hastaya bakılıyor. Bu da en basit bir akıl yürütmeyle 12.000 hastanın kandırıldığı anlamına geliyordu. Durumu ciddi olan hastaları koğuşlara yerleştirmek, bilimsel kurallar uyarınca onlarla ilgilenmek de mümkün değildi. Çünkü kurallar vardı. Ancak ortada bilim denen bir şey yoktu. Felsefeyi bırakıp başka doktorlar gibi kılı kırk yararak kurallara uyacak olsa, bunun için her şeyden önce pisliğe değil, temizliğe ve havalandırmaya, kokmuş lahana turşusu çorbasına değil, sağlıklı yiyeceklere, hırsızlara değil, iyiliksever yardımcılara ihtiyaç vardı. Eğer ölüm herkes için olağan ve meşru bir sondan ibaretse, insanların ölmelerini engel olmak niye? Bir tüccarın ya da memurun fazladan 5, 10 yıl yaşamasının kime ne faydası var? Tıbbın gayesini ilaçların acıları haf acıları hafifletmesi olarak görürseniz, Kaçınılmaz olarak ortaya şu soru çıkar. Acıların hafifletmenin amacı nedir? İlk olarak acıların insanı kusursuzluğa götürdüğü söylenir. İkinci olarak ise eğer insanoğlu acılarını haplarla ve damlalarla hafifletebileceğini öğrenirse bugüne kadar onları hem her türlü kötülükten koruyan hem de onlara mutluluk bahşeden dini ve felsefeyi tümüyle terk edebilir. Ölüm döşeğindeki Puşkin korkunç acılara maruz kalmış, Zavallı heyne birkaç yıl felçli yaşamıştı. Peki acı çekmedikleri takdirde bir amip gibi boş, bomboş ve anlamsız bir yaşam sürdürecek olan falanca Andrei Yefimich ya da filanca Matryona Savishna'nın hasta olmasına engel olmak niye? Böylesi düşünceler altında ezilen Andrei Yefimich işleri oluruna bıraktı ve hastaneye her gün gelmeye başladı. Andrei Yefimich'in hayatı aynen şöyle geçiyordu. Sabahları genelde saat sekiz gibi kalkıyor, üstünü başını giyiyor, çayını içiyordu. Daha sonra ya kitap okumak için odasında oturuyor ya da hastaneye gidiyordu. Muayene olmayı bekleyen hastalar hastanedeki bu dar ve karanlık koridorda oturmuş bekliyorlardı. Önlerinden hastane görevlileriyle hasta bakıcılar çizmelerini tuğla döşeli zemine vura vura koşturtuyor. Sırtlarında sabahlıklarıyla bir deri bir kemik kalmış hastalar dolaşıp duruyor Ölüler ve kirli bulaşıklar oradan oraya taşınıyor, çocuklar ağlıyor, koridorda bir uçtan bir uca hava akımı oluyordu. Andrei Yefemiç ateşler içinde yanan, veremli ve genel olarak aşırı hassas hastalar için bu koşulların ne kadar acı verici olduğunu biliyordu. Ancak elinden ne gelirdi ki? Muayene odasında doktoru kısa boylu, tombul, tıraşlı, iyice yıkanmış ve ablak yüzlü sağlık memuru Sergei Sergeiç karşıladı. Adam ağır ve yumuşak hareketleriyle, yeni ve bol kıyafetleriyle sağlık memurundan çok bir senatörü andırıyordu. Kasabada çok sayıda hastası vardı. Beyaz kravat takar, kendine neredeyse hiç hastası olmayan doktordan daha bilgili sayardı. Muayene odası, odasının köşesinde ağır bir kandille beraber çerçeve içinde büyük bir ikona, yanı başında ise beyaz kılıfla örtülü bir şamdan duruyordu. Duvarlarda psikoposların posterleri, Svetogar Manastırı'na ait bir manzara resmi ve kurutulmuş peygamber çiçeklerinden yapılmış taçlar asılıydı. Sergi Sergiç dinler biriydi ve ihtişamı severdi. İkona da onun sayesinde konulmuştu. Pazar günler hastalardan biri onun emriyle muayene odasında Akatistan parçaları yüksek sesle okur, okuma bittikten sonra Sergi Sergiç bütün koğuşları buhurdanlıkla dolaşır ve tütsülerdi. Hasta çok, zaman azdı. Bu yüzden iş yalnızca kısa bir muayene ile uçucu bir merhem ya da Hint yağı gibi ilaçların verilmesiyle kısıtlıydı. Andrei oturmuş bir vaziyette yanağını yumru yumruğuyla destekler, dalgın bir halde mekanik sorular sorardı. Sergei Sergei işte oturur, ellerini avuşturur, nadiren söze karışırdı. Hastalığımızla sefaletimizi hep merhametle Tanrı'ya dua etmediğimiz için. Aynen öyle. Andrei muayene saatlerinde hiçbir ameliyata girmezdi. Ameliyat etmeyi çoktan bırakmıştı. Kan görüntüsü onu fena halde tedirgin ediyordu. Çocuklar boğazlarını muayene etmek için ağızlarını açtırmak zorunda kaldığında bağırıyor, elleriyle kendilerini korumaya çalışıyor, doktorun ise kulağında çınlayan sesler yüzünden başı dönüyor, gözlerinden yaşlar geliyordu. Hemen ilaç yazmak için acele ediyor, kadın çocuğu bir an önce götürsün diye eliyle güle güle işareti yapıyordu. Muayene sırasında hastaların çekingenliği ve ahmaklığı, pek muhterem sergiye, sergi için yanı başındaki varlığı, duvardaki port portreler ve 20 yıldan fazla süredir yönettiği değişmeyen soruları bile hemencicik canını sıkardı. Beş altı as bakıp giderdi. Geri kalanları ise sağlık memur kabul ederdi. Tanrı'ya şükürler olsun ki Andra Yefim için uzun zamandır özel hastası yoktu ve kimse ona engel olmadığı için eve gelir gelmez hemen odasına geçer, masasına oturur, okumaya başlardı. Oldukça fazla okur ve okuduğundan büyük keyif alırdı. Maaşının yarısını kitaba harcardı. Lojmanının altı odasından üçü kitaplarla ve eski dergilerle sıkabasa doluydu. Daha çok tarih ve felsefe seçkilere hoşuna giderdi. Tıp konusunda ise sadece vraç Dergisi'ne aboneydi. Onu da her zaman sondan okumaya başlardı. Okuması her seferinde aralıksız birkaç saat sürer ve bu onu hiç yormazdı. İvan Dimitriş bir zamanları yaptığı gibi hızlıca ve ara vererek değil de Yavaş yavaş, hissederek ve hoşuna gittiği ya da anlayamadığı yerlerde durarak okurdu. Okuduğu kitabın hemen yanında her daim vodka dolu küçük bir sürahi ile tabağa konmamış, çuha bezi masa örtüsü üzerinde duran salatalık turşusu ya da salamura elma bulunurdu. Yarım saatte bir gözlerini kitaptan ayırmadan bir kadeh vodka doldurup içer, sonra yine bakmadan el yordamıyla salatalık turşusunu bulur, bir parça ısırırdı. Saat üç olunca dikkatlice mutfak kapısına doğru yaklaşır ve öksürerek şöyle derdi. Darişka, yemek yeseydim, tadı oldukça kötü ve pek temiz sunulmayan yemekten sonra Andrei Yefimiç odaların arasında dolaşır, ellerini göğsüne birleştirerek düşünürdü. Saat dördü vurur, beşi vurur, Andrei Yefimiç ise hala dolaşır ve düşünürdü. Arada bir mutfak kapısının gıcırdadığı duyulur, kapının ardından Darişka'nın kırmızı ve uykulu yüzü belirir. Andrei Yefimiç... Bir reçme vaktiniz gelmedi mi? diye ilgiyle sorardı. Hayır, henüz gelmedi. Biraz daha bekleyeceğim. Akşama doğru genellikle Andrei Yefim için arkadaşlığından sıkılmadığı kasabadaki tek insan olan Postane Müdürü Mihail Averyanich ziyarete gelirdi. Mihail Averyanich bir zamanlar çok zengin bir derebeyiydi ve süvari olarak görev yapmıştı. Ancak iflas edince ihtiyaçtan ötürü bu yaşlı haliyle post hizmetinde iş bulmuştu. Hayat dolu, sağlıklı bir görünüşü, gösterişi de ağırmış favorileri, kibar hareketleri ve güçlü, hoş bir sesi vardı. İyi yürekli ve hassas biriydi ama çabuk öfkeye kapılırdı. Postaneyi ziyaret edenlerden herhangi biri bir şeye itiraz ettiği, aynı fikirde olmadığı ya da yalnızca kendi düşüncesini ileri sürdüğü zamanlarda Mihail Averjeniç kızarır, bütün bedene titremeye başlar ve gürleyen sesiyle ''Kes sesini!'' diye bağırırdı. Bu yüzden postane çoktandır korkutucu bir kurum olarak ün salmıştı. Mihail Averyanich Andrei e hürmet eden eğitimli olması ve ruhunun asaletinden dolayı onu severdi. Kasabanın diğer sakinlerine ise kendi mayiyetindekilermiş gibi tepeden bakardı. Andrei Yefimic'in evine girerken Mihail Averyanich ''Ben geldim.'' diye seslenirdi. ''Merhaba sevgili Andrei, sizi de bıktırdım değil mi? Doktor, tam aksine.'' diye cevap verirdi. ''Sizi gördüğüm için her daim memnunum.'' İki arkadaş odadaki kanepenin üzerinde oturur, bir süre hiç konuşmadan sigara içerlerdi. Andrei Efemiç, ''Daryushka, bir bira içsek.'' derdi. İlk şişeyi de hiç konuşmadan içerlerdi. Doktor düşünceli, Mihail ise anlatacak oldukça ilginç bir şeyi olan neşeli, heyecanlı biri gibi görünürdü. Konuşmayı her zaman doktor başlatırdı. Başını sallayarak ve karşısındakinin gözlerine bakmadan konuşurken hiçbir zaman karşısındakinin gözlerine bakmazdı, ağır ör ve alçak bir sesle şöyle derdi. Kasabamızda şöyle akıllıca, ilgi çekici şeylerden söz etmeyi bilen ve seven hiç kimsenin olmaması ne kadar da kötü, saygıdeğer Mihail. Bu bizim için çok büyük bir kayıp. Aydın kesin bile ba bayağılıktan öteye geçemiyor. Gelişme seviyeleri, sizi temin ederim ki aşağıda tabakadan üstün değil. Tamamen doğru, size katılıyorum. Doktor sakince ve ara vere vere konuşmasına devam ederdi. Siz de çok iyi bilirsiniz ki bu dünyada insan aklının yüksek manevi dışa vurumu dışındaki her şey önemsiz ve sıkıcıdır. Akıl, hayvanlar ve insanlar arasında keskin bir sınır çizer, insandaki ilahi yöne ışık tutar, hatta bir dereceye kadar gerçekte var olmayan ölümsüzlüğün yerini tutar. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki akıl, elimizde olan yegane zevk kaynağıdır. Etrafımızda akla dair hiçbir şey görmüyor, duymuyoruz. Bu da zevkten mahrum olduğumuz anlamına geliyor. Gerçi elimizin altında kitaplar var ama bu çok canlı bir sohbetin karşılıklı ilişkinin yerini tutmuyor. Çok da doğru olmayan bir kıyaslama yapmama müsaade edecek olursanız bence kitaplar notaya, sohbet ise şarkı söylemeye benziyor. Tamamen doğru. Sonra kısa bir sessizlik olurdu. Mutfaktan çıkan Darişka donuk ve kederli bir yüz ifadesiyle Yumruğunu gözüne dayamış, konuşulanları dinlemek üzere kapıya dururdu. Mihail iç çeker, ah şimdiki nesiler akıl mı beklenir diye söylenirdi. Ve önceleri nasıl sağlıklı, neşe dolu, ilgi çekici bir yaşam sürdüklerine, Rusya'da ne kadar zeki bir aydın sınıfın bulunduğunu ve bu sınıfın dürüstlük ve dostluk kavramlarına ne büyük değer verdiğini anlatmaya koyulurdu. O zamanlar senetsiz borç para verilir, Darda olan bir dosta yardım eli uzatmamak ayıp sayılırmış. Ne seferler, ne maceralar, ne çatışmalar yaşanırmış. Ne arkadaşlar, ne kadınlar varmış. Hele Kafkasya, ne muazzam bir ülkeymiş. Orada bir tambur kumandanının karısı varmış ki tuhaf biriymiş. Akşamları subay kıyafetleri giyer, kılavuzsuz bir başına dağlara çıkarmış. Anlatılanlara bakılırsa kadının oradaki bir köy ağasıyla gönül macerası varmış. Darişka iç çekerdi. Kutsal Meryem anamız. Ve nasıl içilir, nasıl yemek yenirdi. Ne gözü kara liberaller vardı. Andrei Efimic söylenenleri dinliyor ancak duymuyordu. Birasını yudumlarken aklından başka şeyler geçiyordu. Sonra beklenmedik bir şekilde Mihail Averyan için sözünü keserek anlatmaya koyulurdu. Düşlerimde sık sık zeki insanlarla sohbet ederken görüyorum kendimi. Babamdan muazzam bir eğitim aldım. Ama 60'lı yılların düşüncelerinin etkisi altında olduğundan beni doktor olmam için zorladı. Bana öyle geliyor ki eğer o zamanlar sözünü dinlememiş olsaydım şu an düşünsel hareketin tam ortasında olurdum. Belki de herhangi bir fakültenin üyesi olurdum. Elbet akıl da sonsuz değil. Gelip geçicidir. Ancak akla beslediğim bu düşkünlüğümün nedenini siz de bilirsiniz. Hayat can sıkıcı bir tuzaktır. Düşünen bir insan olgunluğa eriştiğinde... Ve tam bir bilinç kazandığında kendini istemsiz olarak sanki çıkışı olmayan bir tuzan içindeymiş gibi hisseder. Aslında insan iradesi dışında bir takım tesadüfler tarafından yokluktan var olmuştur. Peki neden? Varlığının anlamını ve amacını öğrenmek ister, sorularına cevap alamaz ya da saçma sapan cevaplar alır. Kapıyı çalar ama açan kimse olmaz. Ölüm de aynı şekilde iradesi dışında karşılar insanı. İşte tıpkı bir hapishanede ortak bir felaketle birbirine bağlı olan insanlar bir arada olduklarında kendilerini nasıl daha rahat hissederlerse hayatta analiz etmeye ve sentezlemeye yatkın olan insanlar bir araya getirdiklerinde onurlu ve özgür düşüncelerini birbirlerine aktararak vakit geçirdiklerinde bu tuzağın farkına varmazlar. Bir bakımdan akıl yeri doldurulamaz bir zevk kaynağıdır. Tamamen doğru. Andrey Efimoviç karşısındakinin gözlerine bakmadan sakince ara vere vere zeki insanlardan, onlarla yapılan sohbetlerden konuşmaya devam ederdi. Mihail ise onu dikkatli bir şekilde dinler, her söylediğine tamamen doğru diyerek aynı fikirde olduğunu belirtirdi. "Peki ruhun ölümsüzlüğüne inanır mısın?" diye aniden sorar da postanemirri. "Hayır sayın Mihail. İnanmam ve inanmak içinde bir sebebim yok açıkçası." İtiraf etmeliyim ki bu konuda benim de şüphelerim var. Ancak geri gelmişken söylemeliyim ki içimde sanki hiç ölmeyecekmişim gibi bir his var. Bazen kendi kendime ölme vaktin geldi artık yaşlı herif diye düşünürüm. Ama içimden gelen bir ses inanma ona ölmeyeceksin sen der. Saat 9 olunca Mihail ayrılmak üzere kalkardı. Antrede kürk ceketini giyerken iç çekerek şöyle derdi. Kader de bizi ne evan yere atmış. En... En sıkıcı yanı da burada ölecek olmamız. Çok yazık. Dostunu geçirdikten sonra Andrei Yefimiç masasına oturur, yeniden okumaya başlardı. Akşamın ve sonrasında gecenin sessizliğinde tek bir ses işitilmezdi. Sanki zaman da kitabına gömülmüş doktorla beraber dururdu. Bu kitap ve yeşil abajırlı lamba dışında hiçbir şey yoktu sanki. Doktorun kaba ve köylüyü andıran yüzü, İnsan aklının ilerleyişi karşısında derin duygular ve zevk dolu bir gülümsemeyle giderek aydınlanıyordu. İnsan neden ölümsüz değil diye düşünüyordu. Beynin merkezi ve kıvrımları, görme ve konuşma kabiliyeti, bu sağlık ve deha, bütün bunlar toprağa karışarak eninde sonunda yer kabuğuyla birlikte soğumaya ve sonrasında dünya ile birlikte güneşin etrafında milyonlarca yıl anlamsızca ve amaçsızca dönmeye mahkumsa neye yarar? toprağın altını soğuyacak ve dünya ile birlikte dönecekse, insanı bu yüksek, neredeyse tanrısal aklıyla yoktan var etmeye ve sanki alay edercesine tekrar çamura dönüştürmeye hiç gerek yok. Maddenin Dönüşümü Ölümsüzlüğü karşısında bu ucuz bahane ile teselli olmak ne büyük korkaklık. Bilincin dışında doğada meydana gelen bu süreçler, insanın aptallığından daha aşağıdır. Çünkü aptallıkta bile bir bilinç ve irade mevcuttur. Süreçlerde ise buna eşdeğer bir şey yoktur. Yalnızca ölüm karşısında saygıdan çok korku duyan bir korkak, bedeninin zamanla bir otun, taşın ya da kurbanın içinde yaşayacak olmasıyla teselli olabilir. Maddenin dönüşümünde kendi ölümsüzlüğünü görmek, kırılan ve artık faydasız olan değerli bir kemanın kutusuna parlak bir gelecek öngörmek kadar gariptir. Saat çalmaya başlayınca Andrei Efimic koltuğuna yaslanır, birazcık düşünebilmek için gözlerini kapardı ve beklenmedik bir şekilde kitaptan okuduğu güzel düşüncelerin de etkisiyle kendini geçmişiyle şimdiki hali üzerine kafa yorarken bulurdu. Geçmişinden nefret ediyordu. En iyisi geçmişi hatırlamamaktı. Ancak şimdiki halinin de geçmişinden bir farkı yoktu. Düşünceleri soğumuş yer küreyle beraber güneşin etrafında dönerken doktor lojmanının hemen yakınındaki büyük hastane binasında insanların hastalıktan ve pislik içerisinde olmaktan ötürü acı çektiklerini biliyordu. Belki de içlerinden biri uyumuyor, böceklerle savaş veriyordu. Bir diğeri yılancıya yakalanmıştı ya da sıkıca bağlanmış bir bandaj yüzünden acı içinde inliyordu. Bazı hastalar da hasta bakıcılarla birlikte kağıt oynuyor, vodka içiyordu. Hesap defterlerine göre 12 bin insan kandırılmıştı. Hastanede dönen bütün işler 20 yıl önceki gibi hırsızlık, ağız dalaşı, dedikodu, adam kayırma ve kaba bir şarlatanlık üzerine kuruluydu. Hastane eskiden olduğu gibi ahlak dışı, insan sağlığı için yüksek derecede zararlı bir kurumdu. Andrei Yefimiç, Nikita'nın 6. koğuşta parmaklıklar ardında hastaları nasıl dövdüğünü, Mo Moiseyka'nın her gün kasabada dolaşıp sadaka topladığını biliyordu. Öte yandan son 25 yıl içerisinde tıp alanında mucizevi değişikliklerin yapıldığını da çok iyi biliyordu. Üniversitede okuduğu yıllarda tıbbın simya ve metafizik dalları ile aynı kaderi paylaşacağını sanırdı. Oysa şimdi, geceleri okuduğu zamanlar tıp bilimi yüreğine dokunuyor, içinde şaşkınlık hatta sevinç uyandırıyordu. Gerçekten de ne beklenmedik bir parıltı, ne devrimdi bu. Büyük Piragov'un gelecekte bile yapılmasını imkansız gördüğü ameliyatlar antisepsi sayesinde yapılabiliyordu. Sıradan köy hekimleri bile diz kapağı, rezeksiyonunu, gerçekleştirmeyi göze alabiliyorlardı. Laparotomi ameliyatlarında ölüm oranı sadece %1'di. Taş hastalığı ise o kadar önemsiz sayılıyordu ki hakkında yazılmıyordu bile. Sifilis tamamıyla iyileştirebiliyordu. Yakalatım teorisi, hipnoz, pastör veya koçum buluşları, hijyene dair istatistikler ve yerel tıptaki gelişmeler, psikiyatride bugünkü sınıflandırmalar, teşhis ve tedavi yöntemleri Geçmişle kıyaslandığında yaşa yaşanan bütün bu gelişmeler Evruz Dağı kadardı. Artık akıl hastalarının kafasından aşığı soğuk su dökmüyorlar, üzerine deli gömleği geçirmiyorlardı. İnsanca muamele görüyorlar, hatta gazetelerde de yazıldığı gibi onlar için gösteriler, balolar düzenleniyordu. Andrei Yefimiç, 6. Kuş gibi tiksinç bir yerin bugünkü görüş ve zevklerine göre ancak orta sınıf belediye başkanı ve meclis üyelerinin yarım yamalak okuma yazma bildiği Ağızlarından içeri eritilmiş kalay dökse bile doktora gözü kapalı güvenilmesi gereken bir keşiş olarak bakıldığı, demir yolunda 200 vers ötede bir kasabada var olabileceğini biliyordu. Başka bir yerde olsaydı halk ve gazeteler bu küçük basil hafsanesini paramparça ederlerdi. Andrei gözlerini açarak ''Ne var ki bunda?'' diye sorardı kendi kendine. ''Ne çıkar ki bu durumdan?'' ''Evet, antisepsi var, koç ve pastörün buluşları var.'' Ancak işin özü değişmedi ki. Hastalıklara yakalanma ve ölüm oranları hala aynı. Deliler için balolar, gösteriler düzenliyorlar ama yine de kendi iradeleriyle dışarı çıkmalarına izin verilmiyor. Demek ki bunların hepsi saçmalık ve gösterişten ibaret. En iyi Viyana kliniği ve benim hastanem arasında öz itibariyle bir fark yok. Ancak keder ve kıskançlığa benzer bir duygu bütün bunlara kayıtsız kalmasını engel oluyordu. Yorgun olduğu için böyle olmalıydı. Ağırlaşan başı kitabın üzerine düştüğünde ağırlığı hafifletmek için kolunun başının altına dayayıp şöyle düşünürdü. Zararlı bir işe hizmet ediyorum ve aldattığım insanlar için aylık alıyorum. Namuslu değilim. Ama ben tek başıma bir hiçim. Kaçınılmaz olan sosyal kötülüğün küçük bir parçasıyım sadece. İlçedeki bütün memurlar da zararlı kişiler ve hep havadan para alıyorlar. Demek ki namuslu olmamamın suçlusu ben değilim. Zaman. 200 yıl sonra da olsaydım başka biri olabilirdim. Saat 3'ü vurduğunda lambayı kapatıp yatak odasına giderdi. Canı uyumak istemezdi. Bundan 2 yıl önce Zemsivo'nun cömertliği tutmuş bir ilçe hastanesi açılana kadar Kasaba Hastanesi'nin doktor kadrosunu güçlendirmek için yıllık 300 ruble ödenek ayırmaya karar vermişti. Andrei Yefimic'e yardım etmesi için ilçeden Yevgeni Fedorich Hobotov adında bir doktor davet edildi. Henüz oldukça genç bir doktor olan adam 30 yaşında yoktu. Esmer teni, uzun boyu, geniş elmacık kemikleri ve küçük gözleri atalarının muhtemelen Rus olmadığını gösteriyordu. Kasabaya beş parasız, elinde küçük bir bavul ve yanında aşçısı olarak tanıttığı kucağında bebeği olan çirkince genç bir kadına gelmişti. Yevgini Fedoric genellikle başında siperli bir kasket, ayağında uzun konçlu çizmelerle dolaşır, kışın ise gocuk giyerdi. Sağlık memuru Sergei Sergeiçi ve Veznedar'la yakın ilişkiler kurmuştu. Öteki memurları ise nedense aristokrat olarak adlandırır, onlardan uzak dururdu. Lojman'da Viyana kimliğinin 1881 yılına ait reçeteleri attı kitaptan başka bir kitap yoktu. Hastalarını ziyaret ederken yanında mutlaka bu küçük kitabı götürürdü. Akşamları kulüpte biler de oynardı, kağıt oynamayı sevmezdi. Konuşurken sürünceme, tumturaklı laf. Enseyi kararttığın yer yeter gibi ifadeler kullanmayı çok severdi. Hastaneye haftada iki kez gelir, bu sırada koğuşları gezer hastaları kabul ederdi. Antiseptik maddelerin hiç bulunmayışından ve hacamat kupalarının kullanılmasından rahatsızlık duyuyor ama Andrei için gücendirmekten korktuğu için yeni düzenlemeler getirmeye yanaşmıyordu. Meslektaşı Andrei için yaşlı bir hilekar olarak görüyor, çok miktarda parası olduğundan şüphe ediyor ve gizliden gizliye onu kıskanıyordu. Seve seve doktorun yerini almaya hazırdı. Mart'ın sonunda toprakta karın kalmadığı ve hastane bahçesinde sığırcıkların öttüğü bağır akşamlarından birinde doktor, arkadaşı postane müdürünü kapıya kadar geçirmek için dışarı çıkmıştı. Bu sırada ganimetleriyle Yahudi Moiseyka avluya girmek üzereydi. Başında şapkası yoktu. Çıplak ayaklarında küçük lastik galoşlarını geçirmişti ve elinde sadaka topladığı küçük bir çanta vardı. Soğuktan titreyerek ve gülümseyerek doktora ''Bir kapik versene'' dedi. Reddetmeyi hiçbir zaman beceremeyen Andrei Efimic ona 10 on kapik verdi. Adamın çıplak ayaklarını ince, kızarmış bileklerine bakarak ıslak yerlerde böyle dolaşması hiç iyi değil'' diye düşündü. Hem acıma hem de tiksinmeye benzer bir duyguyla Yahudinin ardından binaya girdi. Yürürken adamın bir kel başına, bir ayak bileklerine bakıyordu. Binaya girmekte olan doktoru gören Nikita ıvır zıvır içinden zıplayarak esas duruşa geçti. Andrei Yefimiç yumuşak bir sesle ''Merhaba Nikita'' dedi. ''Bu Yahudi'ye bir çift çizme vermeli, yoksa üşütecek.'' ''Elbette, sayın doktor. Durumu idare amirine ileteceğim.'' ''Lütfen, benim adıma iste. Benim rica ettiğimi söyle.'' antre'den koğuşa girilen kapı açıktı. Yatağında dirseğine dayanmış uzanmakta olan Ivan Dimitrich, endişe içerisine dışarıdan gelen yabancı sese kulak kabarttı ve ve birdenbire doktorun sesini tanıdı. Bütünüyle öfkeden titreyerek yerinden fırladı. Kıpkırmızı, sinirli bir yüzle gözleri yuvalarından uğramış bir halde koğuşun ortasına doğru koştu ve bir kahkaha atarak doktora bağırdı. ''Doktor gelmiş. Sonunda geldi. Tebrik ederim baylar. Doktor ziyaretiyle bizi şereflendirdi. Lanet sürüngen seni.'' Ivan Dmitriç daha önce koğuşta hiç görünmemiş bir taşkınlıkla ayaklarını yere vurarak bağırıyordu. ''Öldürmek gerek bu sürüngeni. Hayır.'' ''Öldürmek yetmez. Pislik çukurunda boğmalı.'' Bunu duyan Andrey Yefimiç koğuşun içine doğru baktı ve yumuşak bir sesle sordu. ''Neden?'' Ivan Dimitriç kasılarak sabahlığına sarındı ve tehditkar bir tavırla doktora doğru yanaştı. ''Neden mi?'' diye haykırdı. Tiksintiyle ve tükürmek iste istermişçesine dudaklarını büzerek saydırmayı sürdürdü. ''Neden mi?'' ''Hırsız, şarlatan, cellat.'' Andrey Yefimiç gülümseyerek suçlu suçlu... Sakin olun dedi. Sizi temin ederim ki bugüne kadar hiçbir şey çalmadım. Diğer söylediklerinizi de oldukça abartıyorsunuz. Bana kızgın olduğunuzu görebiliyorum. Sizden rica ediyorum. Mümkünse lütfen sakin olun ve soğukkanlı bir şekilde neden bana sinirlendiğinizi söyleyin. Beni neden burada tutuyorsunuz? Hasta olduğunuz için. Evet hastayım. Ancak siz de biliyorsunuz ki onlarca hatta yüzlerce deli özgürce dışarıda dolaşıyor. Çünkü cehaletiniz yüzünden onları sağlıklı olanlardan ayırt edemiyorsunuz. Neden ben ve bu zavallı insanlar dışarıda dolaşanların yerine burada günah keçisi gibi oturmak zorunda? Siz, sağlık memuru, idare amiri ve bütün hastane güruhumuz ahlaki bakımdan hepimizi de ölçülemeyecek derecede aşağı konumdasınız. Neden burada oturan siz değilsiniz de biziz? Mantık bunun neresinde? Konunun ahlaki yönle ya da mantıkla alakası yok. Her şey tesadüften ibaret. İçeri kapatılanlar oturuyor, kapatılmayanlar ise dışarıda dolaşıyor. Hepsi bu kadar. Benim doktor olmamda sizin akıl hastası olmanızda ne ahlak ne mantık arayabilirsiniz. Bu sadece boş bir tesadüften ibaret. Ivan Dimitric boğuk bir sesle, bu saçmalığı anlamıyorum diye söylendi ve yatağına oturdu. Nikita'nın doktorun yanında üstünü aramaktan çekindiği moiseyka yatağın üzerine ekmek, kağıt parçaları ve küçük kemikler dizmişti. Hala soğuktan tir tir titreyerek hızlı ve melodik bir sesle ibranice bir şeyler söylüyordu. Muhtemelen küçük bir dükkan açtığını hayal ediyordu. Ivan Dmitriç titreyen bir sesle ''Bırakın beni'' dedi. ''Bırakamam.'' ''Neden bırakamazmışsınız?'' ''Neden?'' ''Çünkü bu benim elimde değil. Sizi salıverirsem bunun size ne gibi bir faydası olacak bir düşünün.'' ''Hadi gidin. Dışarıda vatandaşlar ya da polis sizi alıkoyup tekrar buraya getirecek.'' Ivan Dmitriç, evet evet, haklısınız, diyerek alnını ovaladı. Korkunç bir durum bu. Peki ne yapabilirim? Ne? İvan Dimitriç'in sesi ve buruşturduğu gencecik, zeki yüzü Andrei Yefim için hoşuna gitmişti. Genç adama sevgi göstermek, onu yatıştırmak istiyordu. Yatakta adamın yanına oturdu, biraz düşündü ve şöyle dedi. Ne yapacağınızı soruyorsunuz değil mi? Sizin durumunuzda yapılabilecek en iyi şey buradan kaçmaktır. Ancak maalesef bunun kimseye bir faydası dokunmaz. Sizi elbet alıkoyacaklardır. Toplum kendine suçlulardan, ruh hastalarından ve genel olarak rahatsız insanlardan korumak istediği zaman baş edilemez olur. Bu yüzden geriye yapılabilecek tek bir şey kalıyor. Burada bulunmanız gerektiğine dair düşüncelerle kendinizi yatıştırmak. Kimsenin bunu yapmaya ihtiyacı yok. Hapishaneler ve tımarhaneler var olduğu sürece içinde birilerinin oturması gerekir. Sizde ise ben... Ben ise başka üçüncü biri elbet girecektir buralara. Hapishanelerim ve tımarhanelerin, pencerelerdeki parmaklıklarım ve bu sabahlıkların uzak bir gelecekte yok olacağı zamanı bekleyin. Elbette o gün er ya da geç gelecektir.'' Ivan Dimitriç alay dercisine gülümsedi. ''Şaka yapıyorsunuz.'' dedi gözlerini kısarak. ''Siz ve yardımcınız Nikita gibi beyefendileri geleceğimiz ne ilgilendirir? Ancak şundan emin olabilirsiniz ki efendim, daha iyi zamanlar göreceğiz.'' Kendime amiyane bir yolla ifade etmiş olabilirim. Bana güleceksiniz. Ancak yeni bir hayatın şafağı ışıyacak, hakikat gelip gelecek ve bizim sokağımıza da bayram gelecektir. O günleri göremem ben. Gebermiş olurum. Ama birilerinin torunların çocukları elbet görecektir. Onları bütün kalbine selamlıyor, onlar adına sevinç duyuyorum. Hadi ileri, Tanrı yardımcınız olsun dostlarım. Parıldayan gözleriyle İvan Demetriş ayağa kalktı. Ellerini pencereye doğru uzatarak heyecanlı bir sesle konuşmaya devam etti. ''Bu parmaklıkların ardından kutsuyorum sizleri.'' ''Evet, yaşasın hakikat, sevinç içindeyim.'' İvan Dimitriç'in hareketleri doktora teatral geldiyse de çok hoşuna gitmişti. Yine de Andrei Yefimic ''Ben sevimek için belirgin bir sebep göremiyorum.'' dedi. ''Hapishaneler ve tımarhaneler olmayacak. İfade ettiğiniz gibi hakikat galip gelecek ancak işin özü değişmeyecek.'' Doğanın kanunları hep aynı kalacak. İnsanlar bugün olduğu gibi yine hastalanacak, yaşlanacak ve ölecekler. Hayatınız muazzam bir şafak tarafından aydınlatılacak olsa da eninde sonunda sizi de bir tabutun içine çivileyip çukurun içine atacaklar. Ya ölümsüzlük? Eh, yeter artık! Siz inanmıyor olabilirsiniz. Ama ben inanıyorum. Dostoyevski ya da Voltaire'in eserlerinin birinde birisi... Eğer Tanrı olmasaydı bile insanoğlu onu icat ederdi demiş. Şuna derinden inanıyorum ki ölümsüzlük olmasa bile yüksek insan aklı ölümsüzlüğü er ya da geç icat edecektir. Andrei Yefimiç keyifle gülümsedi. Güzel söylediniz. Buna inanıyor olmanız iyi bir şey. Böylesi bir inançla duvarlar arasına bile mutlu yaşamak mümkün. Herhangi bir yerde eğitim almıştınız var mı? Evet, üniversitede okudum ama bitiremedim. Siz düşünen ve kafası çalışan bir insansınız. Önünüze çıkan her türlü engele karşı kendi içinizde teselli bulabilirsiniz. Hayatı idrak etmeye çabalayan özgür ve derin düşünce, saçma dünyevi kaygıları tamamıyla hor görme, işte bu iki şey insanın daha yükseğini göremeyeceği iki lütuftur. Üç demir parmaklığın ardında yaşasanız da bunlara sahip olabilirsiniz. Diyojen de bir fırçın içinde yaşıyordu. Ancak dünyadaki bütün krallardan daha mutluydu. Ivan Dimitriç suratı asık bir halde, sizin Diyojen ahmaktı da ondan diye karşılık verdi ve birdenbire sinirlenerek ayağa fırladı. Ne diye bana Diyojen'den hayatı idrak etme kavramlarından bahsediyorsunuz? Ben hayatı seviyorum. Hem de tutkuyla seviyorum. Takip edilme korkum var ve bu korku sürekli, beni, sürekli bana eziyet ediyor. Ancak öyle anlar olur ki yaşama tutkusu beni sarıp sarmalar. İşte o zaman aklımı yitirmekten korkarım. Doya doya delicesine yaşamak istiyorum ben. Heyecan içinde koğuşta bir iki kez dolandıktan sonra sesini alçaltarak şöyle söyledi. Hayal kurduğum zamanlarda hayaletler beni ziyaret ediyor. Bir takım insanlar bana geliyor. Sesler, müzikler duyuyorum. Ve bana öyle geliyor ki sanki bir ormanda bir deniz kıyısına dolaşıyorum. Böyle anlarda hayata karışmayı, dünya telaşına kapamayı öyle çok istiyorum ki. Dışarıda neler olup bitiyor? Söyleyin bana. Ne var ne yok? Kasabayı mı soruyorsunuz? Yoksa dünyayı mı? Yani önce kasabayı anlatın, sonra dünyadan bahsedersiniz. Ne anlatayım ki? Kasaba korkunç derecede sıkıcı. Ne tek kelime konuşacak bir adam var, ne de sözünü dinleyebileceğiniz biri. Yani yeni kimse yok. Ama kısa bir süre önce Hobotov adına geç bir doktor geldi. Ben buraya girdiğim zaman gelmişti zaten. Hüdü'n teki. Evet, kültürlü biri değil. Çok garip. Biliyor musunuz, görünüşe bakılacak olursa Büyük şehirlerimizde akli bir durgunluk söz konusu değil. Aksine bir devinim mevcut. Bu da demek oluyor ki bu şehirlerde değerli insanlar var. Ama neden her seferinde bize böylelerini göndermiyorlar. Ne talihsiz bir kasaba burası. Ivan Dimitriç iç çekti. Evet, talihsiz bir kasaba. Dedi ve güldü. Peki genel olarak durum nasıl? Gazetelerde ve dergilerde neler yazılıp çiziliyor? Koğuşun içi artık kararmıştı. Doktor ayağa kalktı ve yurt dışında ve Rusya'da neler yazılıp çizildiğini, bugün hangi düşünce akımlarının incelendiğini anlatmaya başladı. İvan Dimitriç söylenenleri dikkatle dinliyor, sorular soruyordu. Sonra birdenbire korkunç bir şey hatırlamış gibi başını ellerin arasına aldı. Sırtını doktora dönerek yatağa uzandı. Andrei Fimic, neyiniz var? diye sordu. İvan Dimitriç kabaca, benden tek bir kelime daha duyamayacaksınız dedi. Beni yalnız bırakın. Nedenmiş o? ''Size diyorum, beni rahat bırakın.'' ''Ne lanet herif.'' Andrei Yefimic omuzları silkti. Bir iç çekti ve dışarı çıktı. Antreden geçerken şöyle dedi. ''Burayı biraz toplasak mı Nikita?'' ''Korkunç, ağır bir koku var.'' Emre dersiniz efendim.'' Andrei Yefimic lojmanına doğru yürürken ''Ne hoş bir delikanlı.'' diye içinden geçirdi. Burada yaşadığımız süre boyunca konuşabildiğim ilk insan herhalde. Hem tartışma becerisine sahip hem de gerekli olan neyse onunla ilgileniyor kitap okurken, yatmaya giderken sürekli Ivan Dmitriyç'i düşündü. Ertesi sabah uyandığında dün tanıştığı zeki ve ilginç adamı anımsadı. İlk fırsatta tekrar yanına giderek onunla yakınlık kurmaya karar verdi. Ivan Dmitriyç dünkü gibi başını ellerinin arasına almış, ayaklarını kendine çekmiş uyuyordu. Yüzü görünmüyordu. Andrey Yefemich: "Merhaba dostum." dedi. "Uyumuyorsunuz ya?" Ivan Dimitriç, başı yastığın içine gömülü bir halde, öncelikle ben sizin dostunuz değilim, dedi. İkincisi, çabanız beyhude, benden tek bir kelime alamayacaksınız. Doktor bozulmuştu. Tuhaf, diye mırıldandı. Dün güzel güzel sohbet ediyorduk. Ama birdenbire nedense gücendiniz ve aileden münasebeti kestiniz. Muhtemelen kendimi yanlış ifade ettim ya da belki de sizin düşüncelerinize uymayan bir fikir belirttim. İvan Dimitriç doğruldu. Doktoru alaylı ve telaşlı bakışlarla süzdü. Gözleri kanlanmıştı. Size inanacağımı mı sanıyorsunuz? Gidip başka bir yerde casusluk yapmayı deneyebilirsiniz. Buradan size iş çıkmaz. Buraya neden geldiğinizi daha dün anladım. Doktor gülümsedi. Ne garip bir hayal gücü. Demek benim casus olduğumu düşünüyorsunuz. Evet, öyle düşünüyorum. İster casus, ister beni denetlemek için görevlendirilmiş bir doktor olun. Hiçbir farkı yok. Ah siz yok musunuz? Kusura bakmayın ama garip birisiniz. Doktor yatağın yanındaki tabureye oturdu ve sitemle başını salladı. Hadi haklı olduğunuzu varsayalım. Diyelim ki sizi polise teslim etmek için ağzınızdan sinsice laf almaya çalışıyorum. Sizi tutuklayacaklar ve sonra yargılayacaklar. Mahkemede ve hapishanede durumunuz buradakinden daha mı kötü olacak? Hadi sizi sürgüne gönderecekler. Hatta kürek cezası verecekler diyelim. Siz, sizce bu binada oturmaktan daha mı kötü? Bence değil. Peki o zaman neden korkuyorsunuz? Görünüşe göre bu sözler Ivan Dimitriş'e etkilemişti. Usulca yerine oturdu. Saat beşe geliyordu. Bu saatlerde Andrei Efimic genellikle lojmanındaki odalar arasında dolaşır. Darişka da ona bir ay içme vaktinin gelip gelmediğini sorardı. Dışarıda durgun, açık bir hava vardı. Doktor, öğle yemeninden sonra biraz dolaşmak için çıktım ve size uğradım dede. Neredeyse bahar geldi. Ivan Dimitriyç, "Hangi aydeyiz şimdi? Mart mı?" diye sordu. "Evet, Mart'ın sonundayız. Dışarısı çamurlu mu hala?" "Hayır, pek değil. Bahçede patikalar bile belirdi." Ivan Dimitriyç sanki uykudan yeni kalkmış gibi kızarmış gözlerini oluşturdu. "Şimdi at arabasıyla kırlara çıkmak, sonra da evine sıcacık ve rahat odana dönmek. Bir de baş ağrısından kurtulabilmek için düzgün bir doktora görünmek ne güzel olurdu." Uzun zamandır insan gibi yaşayamıyorum. Burası iğrenç bir yer. Tahammül edilemeyecek kadar iğrenç. Dünkü heyecanından sonra yorgun düşmüştü. Durgundu. İsteksizce konuşuyordu. Parmakları titriyordu ve başının çok ağrıdığı yüzünden okunabiliyordu. Andrei Efemiş, Sıcak, rahat bir oda ve bu koğuş arasında hiçbir fark yok, dedi. İnsanın huzuru ve memnuniyeti dışarıda değil, içindedir. Nasıl yani? Sıradan bir insan iyi ya da kötü dışarıdan, yani bir atlı arabadan ya da bir çalışma odasından bekler. Düşünen bir insan ise kendinde bulur. Gidin de bu öğretiyi sıcacık, turunç koklayan Yunanistan'da yayın. Söyledikleriniz bu iklime göre değil. Kiminle Diyojen hakkında konuşmuştum ben? Sizinle, değil mi? Evet, dün benimle konuşmuştunuz. Diyojenin bir odaya da sıcak bir eve de ihtiyacı yoktu. Bütün bunlar olmadan da orada hava sıcak zaten. Gidip bir fıçının içinde uzanıp portakal ve zeytin yordu. Eğer Rusya'da yaşamak zorunda kalsaydı, bırakın Aralık ayını Mayıs'ta bile bir oda isterdi kendine. Muhtemelen soktan iki büklüm kalırdı. Hayır. Diğer acılar gibi da hissetmemek mümkün. Marcus Aurelius, acı, acı hakkındaki canlı düşüncedir. Bu düşünceyi değiştirmek için irade gücü göster, onu sekip at, şikayet etmeyi bırak, acı kaybolup gidecektir, demiştir. Gerçekten de öyle. Bir bilgin ya da sadece düşünen Kafası çalışan bir kimse diğerlerinden tam da acıyı küçümsemesiyle ayrılır. Bu kişi her zaman halinden memnundur ve hiçbir şey şaşırmaz. Demek ki ben acı çektiğim, memnun olmadığım ve insanların alçaklıklarına şaşırdığım için aptalım. Boşuna böyle düşünüyorsunuz. Eğer daha sık kafa yorarsanız size endişelendiren bütün dış etk etkenlerin ne kadar önemsiz olduklarını anlarsınız. Hayatı derinlemesine kavrama yönelik gayret etmek gerek. Gerçek lütuf bu hayatın içerisinde mevcut. Ivan Dimitriç yüzünü ekşetti. Derinlemesine kavramak, dışarıdan, içeriden... Kusura bakmayın, anlayamıyorum. Bildiğim tek şey... Ivan Dimitriç ayağa kalkarak öfkeyle doktora baktı. Sonra kaldığı yerden devam etti. Tek bildiğim, Tanrı'nın beni sıcak kandan ve sinir, sinirlerden yarattığı. Evet, bir organik doku eğer canlıysa her türlü uyarıya karşı tepki vermelidir. ''Benim yaptığımda işte budur.'' Acıya karşı bağırarak gözyaşlarına cevap veririm. Yapılan alçaklıklara öfkeyle, iğrençliklere ise tiksinti duyarak tepki veririm. Bana göre bu hayatın ta kendisidir. Bir canlı ne kadar basitse o kadar az duyarlıdır ve uyarılara karşı daha zayıf karşılık verir. Ne kadar gelişmişse gerçekliğe karşı daha fazla duyarlıdır ve daha enerjik bir biçimde tepki verir. Bunu nasıl bilemezsiniz? Doktorsunuz ama böyle temel şeylerden haberiniz yok. Acıyı küçümseyebilmek, her daim memnun olmak ve hiçbir şey şaşırmamak için işte tam da şu aşamaya gelmek, Ivan Dimitriş şişman, yağ küpüne dönmüş köylüyü işaret etti, ya da her türlü duyarlılığı yitirmek için sonuna kadar acıyla yoğrulmak, başka bir deyişle artık yaşamamak gerekir. Ivan Dimitriş öfkelenerek sözlerini sürdürdü. Kusuruma bakmayın, bilgin ya da filozof değilim. Bu konulardan hiç anlamam akıl yürütecek durumda değilim. Tam aksine, çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Paradisini yaptığınız stoğacılar muazzam insanlardı. Ama öğretileri daha 2000 yıl önce donmuş, bir damla ileriye gidememişti. Pratik ve geçerli olmadığı için ilerleyemezdi de. Bu öğreti sadece her türlü öğretinin tadına vararak ve üzerlerinde kafa patlatarak ömür tüketen küçük bir kesimde başarı yakalamıştı. İnsanların büyük bir çoğunu bu öğretiyi anlamamıştı bile. Zenginliğe Hayatın sağladığı rahatlıklara kayıtsızlığı, acıyı ve ölümü küçümsemeyi vaz eden bu öğreti büyük çoğunluk için tamamen anlaşılmazdı. Çünkü bu çoğunluk ne zenginliğin ne de hayatın sağladığı rahatlıkları tatmıştı. Acıyı küçümsemek onlar için hayata küçümsemek anlamına geliyordu. Onlara göre insanın bütün varlığı açlığı, soğuğu, hakareti, yokluğu hissetmek ve ölüm karşısında hem net gibi korku duymaktan ibaretti. Bütün, bütün bir hayat bu duygulardadır. Hayatın yükü altında ezilebilir, ondan nefret edebilirsiniz. Ama onu küçümseyemezsiniz. Evet, tekrar ediyorum. Stoğacıların öğretisinin hiçbir zaman bir geleceği olamaz. Gördüğünüz gibi yüzyılın başlangıcından günümüze mücadele, acıya karşı duyarlılık, uyarılara karşı tepki verebilme kabiliyeti gelişimini sürdürüyor. İvan Dimitriç birdenbire düşüncelerinin sırasını yitirdi. Durdu ve sinirli sinirli alnına oldu. Önemli bir şey söyleyecektim. Anca unuttum.'' diye devam etti. ''Neden bahsediyordum?'' ''Hah.'' Diyordum ki, stoğacılardan biri, vaktiyle yakını olan birini kurtarabilmek için kendini köle olarak satmış. İşte görüyorsunuz ya, demek ki bir stoğacı bile uyarıya karşı tepki verebilmiş. Çünkü yakını olan birisi uğruna kendini yok etmek gibi, böyle yüce bir eylem için öfkeli ve merhametli bir ruha sahip olmak gerekir. Bu hapishanede şimdiye kadar öğrendim, her şeyi unuttum.'' Yoksa bir şeyler daha hatırlayabilirdim. Mesela İsa'yı ele alalım. İsa ağlayarak, gülerek, hüzünlenerek, öfkelenerek, hatta can sıkıntısı çekerek gerçekliğe tepki veren biriydi. Acılara gülümseyerek karşı gelmedi ve ölümü küçümsemedi. Bunun yerine kasenin ondan uzaklaştırılması için Getsemani bahçesinde Tanrı'ya dua etti. İvan Dimitriş güldü ve tekrar yerine oturdu. Farz edelim ki insanın huzuru ve memnuniyeti dışta değil, kendi içindedir. Farz edelim ki acıları küçümsemek ve hiçbir şeye şaşırmamak gerekir. Peki bunları neye dayanarak söylüyorsunuz? Siz bilgin ya da filozof musunuz? Hayır, filozof değilim. Fakat bu konuda herkes fikir beyan edebilir. Çünkü mantıklı bir açıklaması mevcut. Hayır, hayatı derinlemesine anlama, acıyı küçümseme ve diğer konulardan neden kendinizi yetkin gördüğünüzü bilmek isterim. Yoksa zamanda siz de mi acı çektiniz? Acının ne olduğuna dair bir fikriniz var mı? Şunu sormama müsaade edin. Çocukken hiç dayak yediniz mi? Hayır. Ailem bedensel cezalardan nefret ederdi. Benim babam ise acımadan kırbaçlardı beni. Sert yapılı, uzun burunlu, sarı boyunlu, hemoraiti olan bir memurdu. Ancak şimdi sizden konuşalım. Bütün ömrünüz boyunca kim sizse parmağını değdirmedi. Sizi korkutmadı, dövmedi. Bir öküz kadar sağlıksızsınız. Babanızın kana kanatları altında büyüdünüz. Onun parasıyla öğrenim gördünüz. Çok beklemeden de tasası az kazancı bol işinizi kapsınız. 20 yıldan fazla süredir ısıtması, aydınlatması, hizmetçisi bedava olan bir lojmanda oturuyorsunuz. İşinize geldiği kadar çalışma hakkına sahipsiniz. Üstelik çalışmasanız da olur. Yaradılıştan tembel ve gevşek bir insansınız. Bu yüzden hiçbir şeyin sizi rahatsız etmeyeceği, ve yerinizden oynatmayacağı biçimde hayatınızı şekillendirmeye çabaladınız. İşleri sağlık memuruna ve diğer güruha de devrettiniz. Sıcacık ve rahat köşenizde oturup para biriktirdiniz. Kitap okudunuz ve türlü yüce saçmalıklar hakkında düşüncelerinizle, İvan Dimitriç doktorun kırmızı burnuna baktı ve içkiyle kendinizi avuttunuz. Kısacası siz hayatı görmediniz. Onu zerrece tanımıyorsunuz. Gerçeklikle tanışıklığınız ise yalnızca teoriden ibaret. Acıyı küçümsemenizin Hiçbir şeye şaşırmamanızın sebebi ise çok basit. İçte ve dışta her şeyin beyhude oluşu, hayatı, acıyı ve ölümü küçümseme, hayata derinlemesine anlama gayreti, gerçek mutluluk. Bütün bunlar Rus tembellerine özgü bir felsefedir. Mesela bir köylünün karısını nasıl dövdüğünü görüyorsunuz. Neden araya giresiniz ki? Bırakın dövsün. Er ya da geç ikisi de ölecek. Döven kişi dövdüğünü değil kendini aşağılar. Sar sarhoş olmak da aptalca. Hoş değil. Ancak içsek de içmesek de öleceğiz. Hastalarınızdan bir kadın gelip dişlerinin ağrıdığını söylüyor. Ne olmuş? Ağrı onu düşünmekle oluşur. Üstelik hastalıklar olmadan bu dünyada yaşanmaz ki. Bu yüzden kenara çekil kadın. Düşünmeme ve vodka içmeme mani olma. Geç bir adam ne yapması, nasıl yaşaması gerektiğine dair sizden tavsiye istiyor. Başka biri olsa durup düşünürdü. Ancak sizde cevap hazır. Hayatı ya da gerçek mutluluğu derinlemesine anlamaya gayret et bu fantastik gerçek mutluluk da ne olsa gerek? Bunun bir cevabı yok elbette. Bizi burada parmaklıklar ardına tutuyorlar, işkence ediyorlar, çürümeye terk ediyorlar. Bunlar çok güzel ve mantıklı. Çünkü size göre parmaklıklarla sıcak, rahat odanız arasında hiçbir fark yok. Hem hiç çalışma, hem vicdanın rahat olsun, hem kendini bilgin say. Ne ala felsefe. Hayır efendim, bu ne felsefe, ne düşünüş tarzı, ne de bakış açısı genişliğidir. Aksine bu tembellik, Hint fakirliği ve uykusersemnidir. Evet. Ivan Dmitriyevich neden sinirlendi? Acı küçüm, küçümsersiniz, ama parmağınızı kapıya sıkıştırdığınız vakit en yüksek perdeler inlersiniz. Andrey Efimovich kibarca gülümsedi. Belki de inlemem. Tabii, tabii. Peki, saç geçirseniz ya da varsayalım ki aptalın küstüm bir mevkini ve rütbesini kullanarak sizi alenen aşağılasa, siz de bunun yanında kar kalacağını bilseniz. İşte o zaman insanlara hayata derinlemesine anlamak ve gerçek mutluluğa ulaşmak için öğüt vermenin ne demek olduğunu anlardınız. Andrei F. keyifle güldü. Bu orijinal bir fikir işte, dedi ellerini ovuşturarak. Genelleme yapmaya yönelik eğiliminiz beni derinden etkiledi. Karakterime yönelik demin yaptığınız analiz ise gerçekten şahane. Kabul etmem gerekir ki sizinle yaptığım sohbet bana müthiş keyif veriyor. Eh ben sizi dinledim. Şimdi de siz beni dinlemek lütfunu gösterin bakalım. Sohbetleri yaklaşık bir saat kadar devam etti ve görünüşe göre Andrei için üzerine derin bir etki bıraktı. Her gün hastane binasına gelmeye başladı. Sabahları ve öğleden sonraları geliyor, sık sık akşamın karanlığına kadar Ivan Dimitriç ile sohbet ediyordu. İlk zamanlar Ivan Dimitriç doktordan uzak duruyor, kötü niyetli olmasından şüpheleniyor ve ondan hoşlanmadığını açıkça dışa vuruyordu. Ama daha sonra alıştı ve ters savurların yerini küçümseyen bir ironiye bıraktı. Çok geçmeden Doktor Andrei için 6. koşu ziyaret etmeye başladığına dair bir dedikodu hastanede yayıldı. Ne sağlık memuru, ne Nikita, ne de hasta bakıcılar, doktorun koğuşta neden geldiğine, niçin saatlerce orada oturduğunda, ne hakkında konuştuğunda ve neden hiç reçete yazmadığını anlam verebildiler. Doktorun davranışları yadırganıyordu. Mihail Averyanit çoğu zaman onu evinde bulamıyordu ve daha önce hiç böyle olmamıştı. Darlıçkan'ın da kafası oldukça karışmıştı. Çünkü doktor artık birasının eskisi gibi belir belirlediği vakitte içmiyor, bazen öğle yemeğine geç kaldığı bile oluyordu. Bir keresinde, bu olay Haziran ayının sonunda olmuştu, doktor Hobotov bir iş için Andreyif'in içe uğramıştı. Doktoru evinde bulamayınca avluda aramak üzere dışarı çıktı. Avluda da ihtiyar doktorun ruh hastalarının olduğu yere gittiğini söylediler. Binaya girdikten sonra antrede duva duran Hobotov'un kulağına bazı konuşmalar çalındı. İvan Dimitriç sinirli sinirli, ''Biz hiçbir zaman anlaşamayacağız. Bana inancınızı aşılayamayacaksınız.'' diyordu. Gerçeklikte hiçbir bağınız yok. Hiçbir zaman acı çekmemişsiniz. Yalnızca bir ay yaş gibi başkalarının acılarıyla beslenmişsiniz. Ben ise doğduğum günden bugüne kadar hep acı çektim. Bu yüzden açıkça şunu söyleyebilirim ki kendimi sizden üstün ve bütün ilişkilerde daha yetkin görüyorum. Siz bana akıl veremezsiniz.'' andreyefim için sakince anlaşılmak istenmemesine üzülerek konuşuyordu. Asla size kendimi kendi inancımı aşılamak gibi bir iddiam yok dostum. Mesele bu değil. Mesele sizin acı çekmiş olmanız ve benim çekmemiş olmam değil. Acılar ve sevinçler gelip geçicidir. Bunları bir kenara bırakalım. Boş verin gitsin. Mesele bizim düşünebiliyor olmamız, birbirimizi düşünmeye ve tartışmaya yetkin insanlar olarak görmemiz. Düşüncelerimiz her ne kadar farklı olsa da bu durum bizi hem fikir kılıyor. Ah dostum. Bu evrensel delilikten, yeteneksizlikten, ahmaklıktan nasıl bıktığımı, sizinle her seferinde ne büyük bir keyifle sohbet ettiğimi bir bilseniz, zeki bir insansınız ve bunun tadını çıkarıyorum. Hobotov kapıyı biraz araladı ve koğuşa bir göz attı. Başına tak Ivan İvan ile doktor yan yana yatağın üzerinde oturuyorlardı. Delinin yüz kasları seyiriyor, bedeni anlık titremeler geçiriyor, hummalı hareketlerle sabahlığının eteklerini kavuşturup duruyordu. Doktor ise hareketsiz, Başını öne eğmiş oturuyordu. Kızarmış yüzünde çaresiz kederli bir ifade vardı. Hobotov omuzlarını sikti, gülümsedi ve Nikita ile bakıştı. Nikita omuzlarını sikti. Ertesi gün Hobotov sağlık memuru ile birlikte binaya geldi. İkisi de antrede durarak konuşanlara kulak kabarttı. Binadan çıkarken Hobotov, ''Görünüşe göre bizim ihtiyar kafayı üşütmüş.'' dedi. Parlak bir şekilde cilalanmış çizmelerine çamur sıçratmamak için Su birikintilerin etrafından dikkatlice geçen yakışıklı sergey Sergeiç, ''Tanrım sen bize bu günahkar kullarına acı'' dedi içini çekerek. Saygıdeğer Yevgeni Fedoriç, itiraf etmem gerekir ki bu durumu çoktandır bekliyordum. Bu andan sonra Andrei Yefimiç etrafında garip bir şeyler döndüğünü fark etmeye başladı. Köylüler, hasta bakıcılar ve hastalar, Kendisiyle karşılaştıklarında yüzüne sorgular biçimde bakıyorlar, sonra aralarında fısıldaşıyorlardı. Hastane bahçesinde karşılaşmayı sevdiği idare amirinin kızı Maşa, doktor başını okşamak üzere gülümseyerek yanına yaklaştığında nedense ondan kaçıyordu şimdi. Postane müdürü Mihail Averyaniç artık doktor dinledikten sonra tamamen doğru demiyor, bunun yerine anlaşılmayan bir şaşkınlıkla evet, evet, evet diye mırıldanıyordu ve düşünceli, Hüzünlü bir ifadeyle ona bakıyordu. Durduk yere arkadaşına vodka ve birayı bırakmasını tavsiye etmeye başlamıştı. Ancak bunu kibar bir insan olduğu için doğrudan değil imalarla, mükemmel bir insan olan tabur kumandanının ya da çok iyi bir adam olan alay papazının içki içip hasta düştüğünü fakat içmeyi bıraktıktan sonra tamamen sağlığına kavuştuğunu söyleyerek yapıyordu. Andrei Efim için yanı iki ya da üç kez gelen meslektaşı Hobotov da alkollü içkileri bırakmasını önermiş ve görünür herhangi bir neden olmaksızın bromür kullanmasını söylemişti. Ağustos ayında Andra belediye başkanından kendisiyle çok önemli bir konu hakkında görüşmek üzere bir mektup aldı. Belirlenen saatte belediye binasına geldikten sonra Andra karşısında komutanı, ilçe okul müdürünü, belediye meclis üyelerinden birini, hobo ve doktor olarak tanıttıkları tombul, sarışın bir beyefendiyi gördü. Söylenmesi güç lehçe bir soyada sahip bir doktor, Kasabadan 30 vers ötedeki bir harada yaşıyormuş ve kasabadan geçerken ziyarete gelmiş. Herkes birbirle selamlaştıktan ve masanın etrafına oturduktan sonra belediye meclis üyesi Andrea e döndü. Sizi ilgilendiren bir durum mevcut. Yevgini Fedoric, ana binada bulunan eczanenin yer sıkıntısı çektiğini, eczaneye ek binalardan birini taşımak gerektiğini söylüyor. Bunu yapmak elbette zor iş değil. Taşımak mümkün. Ancak buradaki asıl mesele ek binanın onarıma ihtiyaç duyması. Biraz düşündükten sonra Andrey Yefimiç evet onarmadan olmaz dedi. Eğer köşedeki ek binayı eczaneye dönüştürürsek sanırım en az 500 lira gerekir. Bu gereksiz bir masraf. Bir süre sessiz kaldılar. Andrey Yefimiç kısık bir sesle devam etti. Hastanenin bugünkü haliyle kasaba kaynaklarının ötesinde bir lüks olduğunu 10 yıl önce rapor etme şerefine nail olmuştum. Hastaneye 40'lı yıllarda inşa edilmişti. Fakat o zamanlar bu imkanlar yoktu. Kasaba gereksiz yapıları ve fazladan görevlere gereğinden fazla harcama yapıyor. Sanıyorum ki başka koşullar altına bu parayla iki örnek hastane idare edilebilirdi. Belediye meclis üyesi, o halde başka koşulları sağlayalım dedi heyecanla. Daha önce de bunu rapor etme şerefine nail olmuştum. Tıbbi bölümü zemstvo'nun bünyesine geçirin. Sarışın doktor güldü. Evet, Zemsova'nın bünyesine geçirin. Onlar da, onlar da parayı iç etsin. Belediye meclis üyesi gülerek onayladı. Her zamanki gibi. Andrei Yefim hiç kayıtsız ve donuk gözlerle sarışın doktora baktı. Acil olmak gerekir. Tekrar sessizlik oldu. Çay ikram edildi. Nedense canı sıkılmış olan komutan masanın üzerinden Andrei Yefim için elini uzandı ve şöyle dedi. Bizi hepten unuttunuz doktor. Keşiş olup çıktınız adeta. Kağıt oynamazsınız. Kadınları sevmezsiniz. Bizim arkadaşlarla vakit geçirmekten sıkılırsınız. Düzgün bir insan için bu kasabada yaşamanın nasıl sıkıcı olduğunu konuşmaya başladılar. Ne tiyatro vardı ne müzik. En son düzenleden danslı gecede ise yaklaşık 20 kadına yalnızca iki kavayla düşmüştü. Gençlik artık dans etmiyor, bütün zamanını büfenin etrafında toplaşarak ya da kağıt oynayarak geçiriyordu. Andrei Efimic yavaş ve sakince kimsenin yüzüne bakmadan kasaba sakinlerinin hayat enerjilerini, Kalplerini ve akıllarını kağıt oyunlarıyla, dedikodularla kaybetmelerinin acınası hem de çok acınası olduğundan söz etmeye başladı. İlgi çekici bir sohbet yürütmeyi, okumayı, aklın verdiği keyiflerden faydalanmayı beceremiyorlardı. Bunu istemiyorlardı da. Doktora göre yalnızca akıl ilgi çekici ve dikkate değerdi. Geri kalan her şey küçük ve aşağıydı. Meslektaşını dikkatle dinleyen Hobotov aniden sordu. Andrei Mich, bugünün tarihi ne? Cevabı aldıktan sonra Hobotov ve Sarışın Doktor, beceriksizliklerin farkında olan olarak bir müfettişin ses sonuyla o gün günlerden hangisi olduğu, bir yılda kaç gün oldu, altıncı koştu olağanüstü bir peygamberin yaşadığı haberlerin doğru olup olmadığı gibi sorularla Andrei Efimich'i sorgulamaya başladılar. Son soruya cevap verirken Andrei Efimich kızardı ve şöyle dedi. ''Evet, o bir hasta ama ilginç bir delikanlı.'' Doktora başka soru sormadılar. Andrei Yefimiç girişte paltosunu giyerken elini doktorun omuzuna koyarak iç çeken komutan ''Bizim gibi yaşların artık dinlenme vakti geldi.'' dedi. Belediyeden çıktıktan sonra Andrey Yefimiç bunun akli durumunu soruşturmak üzere görevlendirilmiş bir komisyon olduğunu anladı. Kendisine yöneltilen soruları anımsadı. Yüzü kızardı ve nedense hayatının ilk defa içinde tıbba karşı derin bir acıma duydu. Doktorların daha demin kendisini incelediklerini anımsayarak ''Aman tanrım.'' diye düşündü. Bunlar psikiyatri dersleri alalı, sınavı verili daha ne kadar oldu ki? Bu kara cahillik nesi? psikiyatriden anladıkları yok. Hayatında ilk defa kendini aşağılanmış ve öfkelenmiş hissetmişti. Aynı günün akşama Mihail Avergenç ziyaretine geldi. Selam vermeden doktora yaklaşan postane müdürü, doktorun iki elinde ellerin arasında alarak heyecanlı bir sesle şöyle söyledi. Sevgili dostum, size karşı duyduğum sevginin samimiyetine ve beni dostunuz olarak gördüğünüze inandığınızı ispat edin. Dostum, Andrea Yefim için konuşmasına müsaade etmeden heyecana devam etti. Size eğitimli biri olduğunuz ve ruhunuzun azameti için sevmekteyim. Beni dinleyin, sevgili dostum. Bilimin kuralları doktorların sizden gerçeği saklamasını zorunlu kılıyor. Ancak ben gerçekleri bir asker gibi pat diye söyleyeceğim. Sağlığınız yerinde değil. Kusuruma bakmayın sevgili doktor dostum. Ama gerçek bu. Bu gerçeği et, etrafınızdakiler çoktan da fark etmiş durumda. Biraz önce Doktor Yevgeni Fedoric sağlığınızı iyi gelmesi için dinlenmeniz ve kafa dağıtmanız gerektiğini söyledi bana. Tamamen doğru bu. Mükemmel bir fikir. Şu sıralar izin alıp farklı bir hava solumak niyetindeyim. Dostum olduğunuzu ispat edin ve birlikte gidelim. Gençlik günlerimizi canlandıralım. Andrei Yefimic biraz düşündükten sonra kendimi tamamen sağlıklı hissediyorum dedi. Bir yere gidemem. İzin verin size olan dostluğumu başka bir şekilde ispat edeyim. Kitapları olmadan, birasız, darüşkasız ve sebepsiz bir yere gitme, son 20 yılda kurduğu düzenin keskin bir biçimde bozma fikri, doktoru o an vahşice ve fantastik göründü. Ancak belediyede yaptıkları konuşmayı, belediyeden eve dönerken içini kaplayan o ağır ruh halini anımsadı ve aptal insanların onu deli saydıkları, ona güldükleri, ona güldükleri bu kasabadan kısa bir sürelerini ayrılma fikri cazip geldi. Peki tam olarak nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? diye sordu. Moskova'ya, Petersburg'a, Varşova'ya. Varşova'da hayatımın en mutlu beş senesini geçirdim. Muazzam bir şehir. Hadi beraber gidelim sevgili dostum. Bir hafta sonra Andrei dinlenmesi, yani emekli ayrılması teklif edildi. Doktor bu duruma her ne kadar kayıtsız kalsa da kendini bir hafta sonra Mihail Averjeniç ile birlikte Postane arabası üzerinde en yakın demiryolu istasyona doğru giderken buldu. Hava serin ve açık, gökyüzü mavi ve bulutsuzdu. İki gün süresince istasyona kadar 200 yüz yol gittiler ve yol boyunca iki kez gecelediler. Menzillerde iyi yıkamamış bardaklarla çay servis edildiğinde ya da atları koşmak uzun sürdüğünde Mihail Averjeniç morarıyor, bütün vücuduyla sinirden titreyerek ''Kes sesine, tartışma istemiyorum.'' diye bağırıyordu. Arabayla giderlerken ise hiç susmadan Kafkasya ve Polonya krallığına yaptığı seyahatler hakkında konuşuyordu. Ne maceralar yaşamış, kimlerle karşılaşmıştı. Yüksek sesle konuşuyor ve bunu yaparken gözleri öyle şaşkın bir hal alıyordu ki yalan söylediğini düşünmek mümkündü. Üstelik bir şeyler anlatırken Andrei Yefim için yüzüne doğru soluyor, kulağının dibinde kahkahalar atıyordu. Bu durum doktorun canını sıkıyor, düşünmesine ve odaklanmasına mani oluyordu. Hesaplı olsun diye trende üçüncü sınıf sigara içilmeyen bir vagonda gidiyorlardı. Yolcuların yarısı düzgün insanlardan oluşuyordu. Mihail Averyan hiç kısa zamanda herkesle afap oldu. Bir koltuktan diğerine geçerek bu berbat yollarda seyahat etmenin hak olmadığını yüksek sesle söylüyordu. Saftakarlık her yerdeydi. At üstünde gitmek daha uygundu. Günde yüz vers gitsen de kendini sağlıklı ve dinç hissederdin. Kötü mahzurun sebebi de pis bataklıklarını kurutmalarıydı. Başıbozukluk her yanı sarmıştı. Mihail Averjaniç heyecanlanıyor, bağıra çağırra konuşuyor, sözü kimseye bırakmıyordu. Arada bir gürültülü kahkaha ve manidar alkol hareketleriyle desteklenen bu bitip tükenmez gevezelik, Andreyif'in içi yoruyordu. Öfkeli bir halde, içimizden hangisi deli acaba, yolcuları hiçbir şeyle rahatsız etmemeye gayret eden ben mi, yoksa buradaki en zeki ve ilgi çekici kişi olduğunu düşünen, bu yüzden etrafındaki hiç kimseye huzur vermeyen bu egoist mi? diye düşünüyordu. Moskova'ya gelince Mihail Averyanich, apalitsiz bir asker ceketi ve kırmızı şeritleri olan bir pantolon giydi. Sokakta başında kasketi, sırtında kaputuyla gezerken askerler ona selam duruyordu. Andrei Yapımcı şimdi öyle geliyordu ki karşısındaki insan bir zamanlar sahip olduğu soyluluğun bütün iyi yanlarını yitirmiş, sadece kötü yanlarını muhafaza etmişti. Hiç gerekli olmayan anlarda bile kendisine hizmet edilmesinden hoşlanıyordu. Önündeki masada duran kibreti gördüğü halde vermesi için yanındakine sesleniyor. Oda hizmetçisi kızın yanında iç çamaşırlarıyla dolaşmayı utanmıyor. Ayrım yapmaksızın bütün hizmetkarlara, hatta yaşı olanlara bile sen diye hitabet ediyor. Öfkelendiğinde ise onları ahmak, aptal gibi sözlerle çağırıyordu. Andrei bütün bu davranışları soylulara özgü görüyor ama tiksinti verici buluyordu. Mihail Aberyanic şehre gelir gelmez arkadaşını İverskaya ikonasının olduğu kiliseye götürdü dizleri üzerinde yere çökerek gözyaşları içinde ateşli ateşli dua etti. Duası bitince derin bir iç çekti ve şöyle dedi ''İnanmasan da azıcık dua edince huzur buluyorsun. İkona'yı öp değerli dostum.'' Andrei Efimic kafası karışmış bir halde ikona'yı öptü. Mihail Averjenç ise dudaklarını büzdü. Başını sallayarak fısıltıyla dua etmeye başladı. Yine gözlerinden yaşlar akıyordu. Daha sonra Kremlin'e giderek çar topuna ve çar çalına baktılar Hatta parmaklarıyla dokundular. Zamos Kovarocche manzarasının keyfini çıkardılar. Kurtarıcı İsa Katedrali'ne ve Rumiyat Sev Müzesi'ni ziyaret ettiler. Testov'da öğle yemeği yediler. Mihail Averyanich favorilerini okşayarak menüye uzun uzun baktı. Restoranlarda kendini evindeymiş gibi hissetmeye alışmış, boğazına düşkün bir adamın ses sonuyla şöyle dedi. ''Bakalım bizi bugün neyle doyuracaksın sevgili melek?'' Doktor dolaşıyor, etrafa bakınıyor, yemek yiyor, bir şeyler içiyor ancak Mihail Averyenç'e karşı hissettiği öfke geçmek bilmiyordu. Arkadaşıyla görüşmeye biraz ara vermek, ondan uzaklaşmak, saklanmak istiyordu. Arkadaşı ise onu yanından bir adım bile ayırmamayı, mümkün olduğunca eğlendirme kendine görev edinmişti. Etrafta izleyecek bir şey olmadığında dostunu sohbet ederek eğlendirmeye çalışıyordu. Andrei Efimic bu duruma iki gün dayanabildi. Üçüncü gün arkadaşın hasta olduğunu ve dışarı çıkmak istemediğini bildirdi. Mihail Averjeniç ise bu durumda onunla beraber kalacağını söyledi. Zaten dinlenmeleri gerekiyordu. Tabanları patlamıştı. Andrei Efimic yüzü arkalığa dönük kanepeye uzanmış, kendisine Fransa'nın er ya da geç kaçınılmaz bir şekilde Almanya'yı yeneceğine, Moskova'da birçok dolandırıcı olduğuna, bir atın değerinin dış görünüşünden nasıl anlaşılmayacağına hararetle inandırmaya çalışan arkadaşına Dişlerini sıkarak dinliyordu. Doktorun kulakları uğuldamaya, kalbi çarpmaya başladı. Ancak kibarlığından ötürü arkadaşından gitmesini ya da biraz susmasını rica etmeye cesaret edemedi. Neyse ki Mihail Averjeniç otel odasında oturmaktan sıkıldı. Öğle yemeğini yedikten sonra dolaşmaya çıktı. Yalnız kalır kalmaz Andrei kendini rahatlamış hissetti. Kanepenin üzerinde hareket etmeden uzanmak ve odada tek başına olduğunun bilincine varmak ne hoştu. Yalnız kalmadan hakiki mutluluğu bulmak mümkün değildi. Gökten düşen melek muhtemelen diğer meleklerin henüz tatmadığı o yalnızlık duygusunu arzuladığı için Tanrı'ya ihanet etmişti. Andrey son günlerde gördüğü ve duyduğu şeyler hakkında düşünmek istiyordu ama Mihail haberleniş bir türlü aklından çıkmıyordu. Adam muhtemelen dostluğu ve yüce gönüllülüğü yüzünden izin alıp benimle yola çıktı diye içinden geçiriyordu cana sıkkın bir halde. Bu dost nezaretinden daha kötü bir şey yok. Görünüşte iyi yürekli, yüce gönüllü, cap canlı adam. Ama can sıkıyor işte. Hem de tahammül edilemeyecek derecede. Her zaman yalnızca akıllıca ve güzel sözler söyleyen ancak aptal olduğunu hissettiğiniz insanlar gibi tıpkı. Sonraki günlerde Andra Yefimiç hasta numarası yaparak odasından dışarı çıkmadı. Arkadaşı onu sohbet ederek eğlendirmeye çalıştığı zamanlar arkasını dönerek kanepede uzanıyor, bunalıyordu. Arkadaşı odada olmadığı zamanlar ise dinleniyordu. Seyahate çıktığı için kendine, günden güne daha geveze, daha lavabali olduğu için de arkadaşına sinirleniyordu. Düşüncelerini daha ciddi ve yüksek konularda toplamayı bir türlü beceremiyordu. Kendi önemsizliğine sinirlenerek Ivan Dimitri için bahsettiği ''Beni ele geçiren gerçeklik işte bu'' diye düşünüyordu. ''Neyse, saçmalık işte. Eve döndüğümde her şey eskisi gibi olacak.'' Petersburg'da da durum değişmemişti. Gimboy odasından dışarı çıkmamış, kalepenin üzerinde uzanmış ve sadece bira içmek için yerinden kalkmıştı. Mihal Aberyeniç, Varşova'ya gitmek için sürekli acele ediyordu. Andrei Yefimic, sevgili dostum, diyordu yalvarırcasına. Neden Varşova'ya gideyim ki? Siz tek başınıza gidin. Bırakın da evime gideyim. Sizden rica ediyorum. Mihal Aberyeniç şiddetle karşı çıkıyordu. Hayatta olmaz. Varşova muazzam bir yer. Orada hayatımın en mutlu beş senesini geçirdim ben. Andreyif'im için duruma karşı koyacak gücü yoktu. Bu yüzden istemeye istemeye Varşova'ya gitti. Burada da otelden çıkmadı. Kanepenin üzerinde uzandı. Kendine, arkadaşına ve inatla Rusça anlamayı reddeden hizmetkarlara sinirlendi durdu. Sağlıklı, hayat dolu ve neşeli Mihail Averyanç ise alışıla geldiği üzere sabahtan akşama kadar şehirde dolaştı ve eski tanıdıklarını arayıp durdu. Birkaç geceyi dışarıda geçirdi. Nerede olduğu bilinmeyen gecelerin birinden sonra sabahın kör vakti oldukça heyecanlanmış, kıpkırmızı ve saçı başı dağılmış bir halde otele döndü. Kendi kendine bir şeyler mırıldanarak epey bir süre odanın içinde bir köşeden diğerine yürüyüp durduktan sonra şöyle dedi. Şeref her şeyden önemlidir. Biraz daha yürüdükten sonra başını ellerin arasına aldı ve acıktı bir sesle şöyle dedi. Evet şeref her şeyden önemlidir. Bu Babil ülkesine seyahat etmenin aklıma ilk geldi o ana lanet olsun. Doktora dönerek, ''Değerli dostum, beni dilediğiniz gibi hor görün. Kumarda kaybettim. Bana 500 ruble verin.'' Andrei Yefimich 500 ruble saydı ve sessizce arkadaşına verdi. Utancından ve öfkesinden daha da mosmer olan arkadaşı, tutarsız ve gereksiz bir takım yeminler etti. Kasketini takarak dışarı çıktı. Yaklaşık iki saat sonra döndüğünde kendini bir koltuğa bıraktı, Yüksek sesle iç çekerek şöyle dedi. ''Şerefimi kurtardım. Hadi gidelim dostum. Bu lanet şehirde bir dakika bile geçirmek istemiyorum. Dolandırıcılar, Avusturya casusları.'' İki arkadaş kasabalarına döndüklerinde çoktan Kasım ayı gelmişti. Sokaklarda kalın bir kar tabakası vardı. Doktorun hastanedeki yerini Hobotov almıştı. Andrey Yefim için gelip hastaneye ait lojmanını boşaltacağı ümidiyle hala eski dairesinde kalıyordu. Aşçısı olarak tanıttığı çirkin kadın ek binalardan birine yerleşmişti bile. Kasabada hastane hakkında yeni dedikodular dolaşmaktaydı. Söylediklerine göre çirkin kadın hastanenin idare amiriyle tartışmış, idare amiri de güya kadının önünde diz çökerek af dilemişti. Andrei Yefimiç seyahatten döndüğü ilk gün kendine yeni bir ev aramak zorunda kaldı. Postane müdürü çekinerek doktora ''Dostum'' dedi. ''Bu nezaketsiz sorum için kusuruma bakmayın. Ne kadar paranız var?'' Andrey Efimic usulca paralarını saydı. 86 ruble. Doktorun söylediğini anlamayan Mihail Aberyaniç canı sıkılmış bir halde onu sormuyorum dedi. Toplamda kaç paranız olduğunu soruyorum. Söylüyorum işte toplam 86 ruble. Başka hiçbir şeyim yok. Mihail Aberyaniç doktoru dürüst ve düzgün bir insan olarak görüyordu. Ancak yine de en azından 20 bin kadar bir ana paraya sahip olduğunu sanıyordu. Şimdi ise Andrey Efimic'in yoksul düştüğünü Geçimini sağlayacak kadar bile parasının kalmadığını öğrenince nedense aniden ağlamaya başladı ve arkadaşına sarıldı. Andrei Yefimic, Belova adında orta sınıftan bir kadının üç pencereli küçük evine yerleşti. Bu küçük evde mutfağı saymazsanız yalnızca üç oda bulunuyordu. Pencereleri sokağa bakan odalardan ikisinde doktor kalıyor, üçüncü oda ve mutfakta ise Darüşka ve üç oğluyla ev sahibesi yaşıyordu. Belova'nın ayaş bir köylü olan aşığı da arada sırada yatmak için eve geliyor, geceleri esip gürleyerek çocuklara ve Darişka'ya dehşet saçıyordu. Adam eve gelip de mutfağa geçerek vodka istemeye başladığı zaman ev halkı tedirgin oluyordu. Doktor ağlayan çocukları acıdığından odasında yerde yatırıyor ve bu ona büyük bir keyif veriyordu. Eskisi gibi sabahları saat sekizde kalkıyor, çaydan sonra eski kitaplarını ve dergilerini okumaya koyuluyordu. Yenilerini almak için artık parası yoktu. Kitapların eski olmasından mı yoksa koşullarının değişmesinden mi bilinmez, okumak artık onu derinlemesine sarmıyor, yoruyordu. Vaktini boş boş geçirmemek adına kitapları hakkında de detaylı bir katalog yaptı, üzerlerine etiket yapıştırdı. Bu mekanik ve zahmetli iş onu okumaktan daha ilginç geliyordu. Bu tek düze ve itina isteyen iş nedense anlaşılmaz bir sebeple düşüncelerini yatıştırıyor, Hiçbir şey düşünmüyor, zaman hızlı akıp gidiyordu. Mutfakta oturup Darüşka ile beraber patates soymak ya da kara buğday tanelerini ayıklamak bile ona ilginç geliyordu. Cumartesi ve pazar günleri kiliseye gitmeye başladı. Duvarın yanında dekilip gözlerini kısarak ilahiler dinliyor, babasını, annesini, üniversiteyi, dinleri düşünüyordu. İçi huzurla ve aynı zamanda hüzünle doluyor, kiliseden çıkarken ayinin çabucak bittiğine üzülüyordu. İvan Dimitriç ile sohbet etmek üzere iki kez hastaneye gitti. Ancak ikisinde de Ivan Dimitriç oldukça tedirgin ve sinirliydi. Boş boş gevezelik etmek çoktandır canına tak ettiği için kendisini yalnız bırakmasını rica etti. Bu melun ve alçak insanlardan çektiği bütün acılara karşılık ödül olarak istediği tek bir şey vardı. Tek başına bir hücre kapatılmak. Yoksa bu isteğini de mi geri çevireceklerdi? Andrei Yefimic her iki gelişinden sonra vedalaşırken, ve ona iyi geceler dilerken Ivan Dimitriç'i tersleyerek şöyle dedi Cehenneme git Ve o andan sonra Andrei Yefimic Üçüncü bir sefer onu ziyaret edip etmemesi Gerektiğinden emin olamadı Oysa canı gitmek istiyordu Önceleri öğle yemeğinden sonra Andrei Yefimic odaları gezer Düşüncelere dalardı Şimdi ise öğle yemeğinden akşam çayına kadar Yüzü arkalığa dönük Kanepede uzanıyor Kendini hiçbir şekilde baş edemediği küçük ve gereksiz düşüncelere kaptırıyordu 20 yıldan fazla bir süredir verdiği hizmete karşılık ne emekli maaşı vermişler ne de toplu bir ödeme yapmışlardı. Bu durum onu gücendirmişti. Gerçi dürüstçe hizmet ettiğini söylemiyordu. Ancak hizmet etmiş olan herkes dürüst olsun ya da olmasın fark gözetilmeksizin emekli maaşlarını alıyordu. Bugünün adalet anlayışlarına göre rütbeler, nişanlar ve emekli maaşı kişinin ahlaki özelliklerine ve yeteneklerine göre değil ne olursa olsun hizmet edip etmediğine bakılarak veriliyordu. Peki neden sadece kendisi bir istinsna olmak durumundaydı? Neredeyse hiç parası kalmamıştı. Dükkanların önünden geçmeye, ev sahibesinin yüzüne bakmaya utanıyordu. 32 ruble bir borcu birikmişti. Ev sahibisi Belova'ya da borcu vardı. Darışka eski kıyafetleri ve kitapları gizlice satıyor, doktorun eline kısa zaman içinde çok para geçeceğine dair ev sahibesine yalan söylüyordu. Biriktirdiği bir rubleyi seyahate israf ettiği için kendine kızıyordu. Şimdi o bin ruble ne çok işine yarardı. İnsanların sürekli sık boğaz de doktoru sinirlendiriyordu. Hobotov, hasta iş arkadaşını ara sıra ziyaret etmeye kendine görev edinmişti. Andrei Efimiç, Hobotov'un besili yüzünden, kötü niyetli ve hor gören tavırlarından, meslektaş değişinden, uzun konçulu çizmelerinden, kısacası her şeyinden tiksinti duyuyordu. En nefret ettiği şey ise Hobotov'un onu iyileştirmeye görev sayması ve gerçekten de iyileştirdiğini düşünmesiydi. Her ziyaretinde yanında bir şişe bromür ve raven tapları getiriyordu. Mihail Averjeniç işte arkadaşını ziyaret etmeyi ve eğlendirmeyi görev edinmişti. Andrei için odasına her seferinde yapmacık bir rahatlıkla giriyor, zoraki kahkahalar atıyor ve ona o gün mükemmel göründüğüne, Tanrı'ya şükür durumunun iyi gittiğine dair telkinlere başlıyordu. Onun bu davranışlarından arkadaşının durumunu, ümitsiz bir vaka olarak gördüğü sonucunu çıkarmak mümkündü. Daha Varşova'da aldığı borcunu ödememişti. Ağır bir utancın yükü altında eziliyordu. Gergindi ve bu yüzden daha da yüksek sesle kahkaha atmaya, daha komik şeylerden bahsetmeye çalışıyordu. Anlattığı fıkra ve hikayeler artık ona da, ona bile hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Andrei Yefimiç'e olduğu kadar kendisine de ısrap veriyordu. Arkadaşı geldiği zamanlar Andrei Yefimiç yine her zamanki gibi yüzü arkaya dönüp kanepede uzanıyor, dişlerini sıkarak onu dinliyordu. Ruhunda tabaka tabaka pislik birikiyor. Arkadaşının her ziyaretinden sonra bu pisliğin daha da yükselerek neredeyse boğazına kadar geldiğini hissediyordu. Bu önemsiz duygularını bastırabilmek için hem kendisinin hem Hobotov'un hem de Mihail Averyen için doğada hiçbir iz bırakmadan er ya da geç yok olup gideceklerini düşünmeye çabalıyordu. Bir milyon yıl sonra dünyanın etrafındaki boşlukta herhangi bir ruh uçacak olsa Sadece çamur ve çıplak kayalıklardan başka bir şey göremeyecektir. Kültür, ahlak kuralları, her şey ortadan kalkacak, dul avrat otu bile yetişmeyecektir. Dükkan sahibinin önünde hissettiği utancın, değersiz Hobotov'un, Mihail Averyan için yorucu dostluğunun ne anlamı vardı ki? Bunların hepsi önemsiz ve saçmaydı. Ancak böyle düşüncelerin de artık yardımı dokunmuyordu. Dünyayı bir milyon yıl sonra hayal edecek olsa, Çıplak kayalıkların ardında uzun koşlu çizmeleri beliren Hobotov'u ya da zoraki kahkaha atan Mihail Averjeniç'i görecek gibi oluyor. Dağısı adamın utana sıkıla, Varşova'da aldığım borcu dostum şu sıralar vereceğim, kesinlikle vereceğim diye fısıldadığını duyuyordu. Bir keresinde Mihail Averjeniç öğle sonra Andrei Yefim için kanepede uzandığı bir vakit geldi. Öyle ki aynı anda elinde bromür şişesiyle Hobotov'da belirdi. Andrey Efimic ağır ağır yerinden kalktı, kanepeye kollarını dayayıp oturdu. Mihail Averjeniç, sevgili dostum, diye söze başladı. Bugün yüzünüzün rengi dünden çok daha iyi. Aferin size, vallahi aferin. Artık iyileşmenin vakti geldi meslektaşım, dedi Hobotov esneyerek. Bu sürüncemden sanırım siz de bıktınız. Mihail Averjeniç neşeli, iyileşeceğiz tabii ki, diye devam etti. Daha yüz yıl yaşayacağız. Aynen öyle. Haboto, 100 yıl olmasa da 20 yıl daha yaşarsınız diye teselli etti. Hadi hadi üzülmeyin meslektaşım. Yeter enseyi kararttığınız. Mihail Averjeniç daha kendimizi göstereceğiz diyerek bir kahkaha attı ve arkadaşının dizine şaplığa indirdi. Göstereceğiz daha. Önümüzdeki yaz Tanrı izin verirse Kafkasya'ya seyahat edeceğiz ve bütün yolu at üzerinde hop hop hop diye gideceğiz. Kafkasya'dan döndüğümüzde de ''Düğünde dans ederiz belki.'' Mihal Averjeniç kurnaz kurnaz göz kırptı. ''Evlendiririz sizi sevgili dostum, evlendiririz.'' Andrei hiç birden pisin boğazına çıktığını hissetti. Kalbi müthiş bir şekilde atmaya başladı. Yerinden hızla kalktı. ''Adilik bu sizinkisi.'' dedi pencereye doğru yürürken. ''Ne kadar adice konuştuğunuzun farkında değil misiniz?'' Konuşmasına yumuşak bir tonda ve nazikçe devam etmek istedi. Ancak istem dışı bir hareketle birdenbire yumruklarını sıkarak kafasının üzerine kaldırdı. Kıpkırmızı kesilerek ve bütün vücuduyla titreyerek her zamankinden farklı bir sesle ''Yalnız bırakın beni!'' diye bağırdı. ''Defolun! İkiniz de defolun!'' Mihal Averjeniç ile Hobotov ayağa kalktılar. Gözlerini önce hayretle, sonra korkuyla doktorun üzerine diktiler. Andrei Ifimiş bağırmayı sürdürdü. ''İkiniz de defolun! Ahmaklar size, Aptallar!'' Ne arkadaşlığınızda ne senin ilaçlarına ihtiyacım var. Ahmak herif. Adilik bu. iğrençlik. Habatov ve Mihail Averjeniç şaşkınlıkla birbirlerine bakarak kapıya doğru geri geri gittiler ve antreye çıktılar. Andrei Efimic bromür şişesini kaptığı gibi peşleri sıra fırlattı. Şişe eşeğe çarparak şangırtı ile parçalara ayrıldı. Antreye koşan doktor ağlamaklı bir sesle haykırdı. Cehenneme kadar yolunuz var. Cehenneme kadar. Misafirler gidince Andrei Efimic Sıtma geçirir gibi titrerek kanepeye uzandı ve uzun bir süre tekrar edip durdu. Ahmak herifler, aptallar. Sakinleşince aklına gelen ilk düşünce zavallı Mihail Abeyin için şimdi fevkalade utanmış hissettiği, canının sıkıldığı ve bütün bu yaşananların korkunç olduğuydu. Böylesi bir şey daha önce hiç başına gelmemişti. Aklı ve nezaketi nereye kaybolmuştu? Her şey derinlemesine anlayışı, o felsefi kayıtsızlığı neredeydi? Doktor utancından ve kendine kızdığından bütün gece uyuyamadı. Sabah saat 10'a doğru postaneye gitti ve postane müdüründen af diledi. Derinden etkilenen Mihail Averjeniç kuvvetle dostluğunun elini sıkarak iç çekti. Yaşananları unutalım, geçmişe mazi derler. Sonra birdenbire öyle bir bağırdı ki bütün postacı ve müşteriler titredi. ''Luyu sandalye getir.'' O sırada taahhütlü bir mektubu gişeden uzatmaya çalışan bir kadına da ''Sen de bekle.'' diye bağırdı. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Andrei Yefimic'e dönerek kibarca devam etti. Geçmişi düşünmeyelim. Rica ederim oturun sevgili dostum. Bir dakika boyunca susarak oturdu. Dizlerini okşadı. Daha sonra şöyle dedi. Size darılmak aklımdan bile geçmedi. Hastalık şakaya gelmez. Anlıyorum. Dünkü gale yanınız doktorla beni korkuttu. Daha sonra sizin hakkınızda uzun uzun konuştuk. Sevgili dostum. Neden hastalığınızla ciddi bir şekilde ilgilenmek istemiyorsunuz? Olacak şey mi? Sesini iyice alçatmıştı. Bu arkadaşça açık sözlülüğüm için kusura bakmayın. Çok kötü koşullar altında yaşıyorsunuz. Yeriniz daracık, pis, ardınızı kimse toplamıyor. Tedavi olmak için paranız yok. Sevgili dostum, doktorla birlikte sizi bütün kalbimizle yalvarıyoruz. Ne olur tavsiyemize kulak verin. Hastaneye yatın. Orada hem sağlıklı yiyecekler, hem bakım, hem de tedavi var. Yevgeni Fedorovic... Aramızda kalsın, ahman teki olsa da bilgili bir doktordur. Ona tamamen güvenebilirsiniz. Sizinle ilgileneceğine dair bana söz verdi. Andrei Yefimiç, postane müdürünün içten ilgisini ve yanaklarında aniden parıldamaya başlayan gözyaşlarını görünce derinden etkilendi. Eline, kalbine bastırarak mırıldandı. İnanmayın onlara sayın dostum, inanmayın. Yalan hepsi. Benim hastalığım 20 yıl içinde bütün kasabada tek bir akıllı adam bulabilmemdir. Ama o da bir deli. Ortada hiçbir hastalık yok. Yalnızca çıkışı olmayan bir kısır döngünü içine düştüm. Hiçbir şey umurumda değil. Her şey hazırım. Hastaneye yatın sevgili dostum. Umurumda değil dedim ya. Çukura bile yatarım. Söz verin sevgili dostum. Yevgini Fedor içine derse dinleyeceksiniz. Rica ederim söz veriyorum. Ancak tekrar ediyorum sayın dostum. Bir kısır döngünü içine girdim ben. Şimdi her şey arkadaşlarımın içten ilgisi bile beni tek bir şeye... Ölümüme götürüyor. Ölüyorum ve bunun birincide olma cesaretine sahibim. Dostum, iyileşeceksiniz. Andrei sinirlenmişti. Neden böyle söylüyorsunuz? Hayatının sonuna gelmiş çok az insan benim şu an yaşadığım şeyleri yaşamıştır. Size böbrekleriniz iyi çalışmıyor, kalbinizde büyüme var gibi şeyler söylediklerinde doğal olarak tedaviye başlarsınız. Deli ya da bir suçlu olduğunu söylediklerinde ya da kısaca etrafınızdaki insanların ilgisi bir anda üzerinize yoğunlaşmaya başladığında... Bilin ki artık çıkışı olmayan bir kısır döngünün içine düşmüşsünüz demektir. İçinden çıkmaya çalışsanız da daha fazla kaybolacaksınız. Bu durumda pes edin. Zira hiçbir insani çaba sizi bu durumdan kurtaramayacaktır. En azından ben böyle düşünüyorum. Bu sırada gişin, gişenin önünde bekleyen insan sayısı artmıştı. Arkadaşının işine daha fazla engel olmamak için Andrei Yefimic ayağa kalkıp vedalaştı. Mihal Averjeniş tekrar dürüstçe söz vermesini rica etti ve doktora dış kapıya kadar eşlik etti. Aynı gün akşam üzeri Hobotov beklenmedik bir şekilde gocu ve uzun koştu çizmeleriyle Andrei Yefim için evinde belirdi. Sanki dün hiçbir şey yaşanmamış gibi şöyle dedi. Size bir iş için uğradım meslektaşım. Sizi çağırmaya geldim. Benimle konsültasyona gelir misiniz? Hobotov'un onu gizintiye çıkararak neşesini yerine getirmeye çabaladığını ya da aslında biraz para kazandırmak istediğini düşünen Andrei Yefimic giyinde Beraber sokağa çıktılar. Dünkü kabahatinin telafi edebileceği ve Hobotov ile barışabileceği bu fırsata sevinmişti. Dünkü olayın sözünü dahi etmeyen ve belli ki ona acıyan Hobotov'a yürekten minnettardı. Bu kültürsüz adamdan böylesi bir nezaket beklemek güçtü. ''Hastanız nerede peki?'' diye sordu Andreyye ''Benim orada, hastanede. Size çoktandır göstermek istiyordum. Şimdiye kadar karşılaştığım en ilginç vaka.'' Hastane avlusuna girdiler. Ana binayı geçtikten sonra akıl hastalarının bulunduğu ek binaya doğru yöneldiler. Nedense bu süre boyunca konuşmadılar. Ek binaya girdiklerinde Nikita alışılageldiği üzere yerinden fırlayıp esas duruşa geçti. Hobotov, Andrei ile beraber koğuşa girerken alçak sesle ''Buradaki hastalardan birinin ciğerlerinde komplikasyon gelişmiş.'' dedi. ''Siz burada bekleyin, ben hemen dönerim. Siteskopu alıp geleceğim.'' ve çıktı. Hava çoktan kararmıştı. Ivan Dimitriç yüzünü yastığına gömmüş bir halde yatağında uzanıyordu. Helçli olan hareketsiz oturuyor, dudaklarını kıpırdatarak sessiz sessiz ağlıyordu. köylü ile postanede tasnifçi olarak çalışan adam ise uyuyorlardı. Etraf sessizdi. Andrei Efimic, ivan İvan yatağında oturarak beklemeye başladı. Yarım saat geçti. Odaya Hobotov yerine kucağında sabahlık bir takım çamaşırlar ve terliklerle Nikita girdi. ''Buyurun efendim, giyinin.'' dedi sessizce. Sonra boş ve kısa bir süre önce getirildiği belli olan bir yatağı göstererek ekledi. ''İşte yatağınız. Buyurun lütfen. Korkacak bir şey yok. İnşallah iyileşirsiniz.'' Andrei Efmiç her şeyi anlamıştı. Tek kelime etmeden Nikita'nın işaret ettiği yatağa geçti ve oturdu. Nikita'nın dikilip beklediğini görünce üstünü tamamen çıkardı. Utanmıştı. Sonra hastane kıyafetlerini üzerine geçirdi. Altına giydiği içlik çok kısa Gömleği uzundu. Sabahlığı ise isli balık kokuyordu. İnşallah iyileşirsiniz diye tekrar etti Nikita. Andreyefim için çıkardığı kıyafetleri kucağına aldı. Dışarı çıkarak kapıyı ardından kapadı. Utanarak sabahlığına sarılan ve yeni kıyafetleri içinde bir tutukluya benzediğini hisseden Andrei Efimic umurumda değil diye düşündü. Ne fark eder ki ister frak olsun ister asker ünforması ister sabahlık. Peki ya saati ne olacaktı? Ya yan cebindeki not defteri, sigaraları, Nikita kıyafetleri nereye götürmüştü? Bir daha belki de ölene kadar pantolonunu, yeleğini, çizmelerini giymek zorunda kalmayacaktı. Bütün bunlar ilk defa ona garip, hatta anlaşılmaz gelmişti. Andrea Yefimic artık ev sahibisi Belova'nın eviyle altıncı koğuş arasında hiçbir farkın olmadığına, bu dünyadaki her şeyin saçma ve boş olduğuna emindi. Bu arada elleri titremeye, ayakları buz kesmeye başlamıştı. Ivan Dimitri için birazdan uyanıp onu sabahlığın içinde göreceği fikri ürkütücüydü. Ayağa kalktı, biraz dolaştı, sonra tekrar yerine oturdu. Böylece yarım saat, bir saat geçti. Oturmaktan canı sıkılmıştı. Peki, bu insanlar gibi burada günlerce, haftalarca, hatta yıllarca yaşamak mümkün müydü? İşte o da oturmuş, dolaşmış, sonra tekrar oturmuştu. Gidip pencereden dışarı bakabilir, sonra tekrar bir köşeden diğerine geçebilirdi. Peki sonra ne olacaktı? Burada sürekli heykel gibi oturup düşünecek miydi? Hayır. Hiç mümkün gözükmüyordu. Andrei Yefim yerine uzandı. Ancak hemen sonra kalktı. Sabahlığının koluyla alnındaki soğuk teri sildi ve bütün yüzünün isli balık koktuğunu hissetti. Tekrar gezinmeye başladı. Hayretle kollarını iki yana açarak söylendi. Bir yanlış anlaşılma olmalı. Bunu çözüme kavuşturmalı. Ortada bir yanlış anlaşılma var. O sırada Ivan şu uyandı. Yanaklarını yumruklarıyla destekleyerek yerine oturdu. Yere tükürdü. Daha sonra ilgisizce doktora baktı. İlk anda hiçbir şey anlamadığı belli oluyordu. Ama çok geçmeden uykulu yüzünde kö kötücül ve alaycıl bir ifade belirdi. Bir gözünü kapayarak yere uykulu ve boğuk bir sesle ''Aha, sizi de tıkmışlar buraya sevgili dostum.'' dedi. ''Çok sevindim. İnsanların kanını emiyordunuz.'' ''Şimdi sizinkini emecekler. Mükemmel.'' İvan Dimitriç'in sözlerinden korkan Andrei Yefimic, ''Bir yanlış anlaşılma olmalı.'' dedi. Omuzunu sikerek tekrarladı. ''Bir çeşit yanlış anlaşılma.'' İvan Dimitriç bir kez daha yere tükürdü ve yatağına uzandı. ''Lanet olsun hayat. En acı ve karıcı olan şey, bu hayatın acılara karşılık olarak mükafatla sona ermemesi. Operadaki gibi zaferle değil, ölümle son bulacak olması.'' Köylüler gelip ölüyü kollarından ve bacaklarından tutup bodrum katına atacaklar. Bırır. Neyse. Öteki dünyada güzel vakit geçiririz bizde. Öte taraftan bir hayalet gibi belirip bu menfurları korkuturum. Saçlarını korkudan ağrıtırım. Hastaneye dönen Moiseyka doktoru görür görmez ellerini uzattı. Bir kapik versene. Andrei Efimic pencereye yanaştı, kırlara baktı. Karanlık çoktan bastırmıştı. Ufkun sağ tarafından soğuk ve kızıl bir ay doğmaktaydı. Hastane duvarlarının biraz ötesinde, fazla değil, yüz sajan kadar uzaklıkta taş duvarlarla çevrili yüksek ve beyaz bir ev duruyordu. Hapishaneydi burası. Andrei Efimic, işte gerçeklik bu diye düşündü ve korktu. Ay, hapishane, çitlerdeki çiviler, kemikleri kömüre çeviren fabrikanın uzakta parıldayan alevleri de korkunç gözüküyordu. Arkasına birinin iç çektiğini duydu. Andrey Yefimic etrafına bakındı, göğsünde paradayan yıldızları ve nişanlarıyla bir adam gördü. Adam sinsice bir gözünü kırparak gülümsüyordu. Bu da onda korkunç görünmüştü. Andrey Yefimic ne ayın ne de hapishanenin görünüşünde özel bir durum olmadığına, akli dengesi yerinde olan insanların da nişan taşıyabileceklerine, her şeyin zamanla çürüyüp çamura dönüşeceğine kendini inandırmaya çalışsa da, içini öyle bir umutsuzluk hissi kapladı ki iki eliyle demir parmaklıklara sarıldı. Bütün gücüyle sarstı. Sağlam parmaklıklar yerinden oynamadı bile. Daha sonra bu kadar korkmamak için Ivan Dmitriç'in yatağına gidip oturdu. Titreyerek ve soğuk tellerini silerek mırıldandı. Moralim çok bozuk dostum, ümitsizliğe düştüm. Siz de felsefe yapın, dedi Ivan Dmitriç alaycı bir ifadeyle. Aman tanrım, evet evet, bir ara Rusya'da felsefenin olmadığını. Ancak önemsiz insanlar dahil herkesin felsefe hakkında fikir yürüttüğünü söylemiştiniz. Andrei Efimic ağlamak, kendini acındırmak istiyormuş gibi bir sesle devam etti. Ancak gelin görün ki önemsiz insanların felsefe yapmasından kimseye zarar gelmez. Bu art niyetli görüşünüzün sebebi nedir sevgili dostum? Bu hayattan memnun kalmen önemsiz insanlar felsefe de mi yapmasınlar? Akıllı, eğitimli, onurlu, özgürlüğüne düşkün, Tanrı'nın benzerliğinde yaratılan bir insanın doktor olarak pis, aptal bir kasabaya gidip şişelerin, sürüplerin, hardal yakılarının arasında bütün hayatını geçirmekten başka şansı yoktur. Bunların hepsi şarlatanlık, dar görüşlülük, adilik. Aman Tanrım! Saçmalıyorsunuz. Doktorluğa karşıysanız, bakan olsaydınız. Hayır, bizden bir şey olmaz. Güçsüz insanlarız biz, sevgili dostum. Vurdum duymazdım. Neşeli ve sağlıklı bir şekilde mantık yürütebiliyordum. Manen güçsüz kılır kalmaz hayatın kaba bir sillesini yemem yetti. Sonrası bezginlik. Güçsüzüz biz. Zavallı yaratıklarız. Siz de öylesiniz sevgili dostum. Zekisiniz, cömertsiniz. Annenizin sütünden iyi dürtüler emmişsiniz. Ancak hayatı adamınızı atar atmaz yorgun ve hasta düşmüşsünüz. Güçsüzüz biz. Güçsüz. Akşamın karanlığıyla birlikte korku ve güceme duygusunun dışında başka bir tedirgin edici duygu daha Andrei e sıkıntı veriyordu. Sonunda canının bir ve sigara içmek istediğini fark etti. ''Biraz dışarı çıkacağım sevgili dostum. Buraya biraz ışık getirmelerini söyleyeceğim. Ben böyle yapamam, dayanamam.'' Andrei Efimic kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açar açmaz Nikita yerinden fırlayarak yolunu kesti. ''Nereye gidiyorsunuz?'' ''Olmaz, çıkamazsınız. Şimdi uyku vakti.'' Andrei Efimic şaşkına döndü. ''Sadece bir dakika yılına da avluda dolaşacağım.'' ''Olmaz, çıkamazsınız, yasak. Siz de biliyorsunuz bunu.'' Nikita kapıyı doktorun yüzüne çarptı ve kapıya yaslandı. Andrei Efimic omuzlarını silkerek sordu. ''Buradan çıkacak olsam kime ne?'' ''Anlamıyorum ki.'' Sesi titremeye başlamıştı. ''Nikita, çıkmam lazım. Çıkmam lazım.'' diyorum. Nikita öğüt verir gibi bir tavırla ''Düzeni bozmayın.'' dedi. ''Bu iyi bir şey değil.'' Ivan Dimitri içerinden fırlayarak bağırdı. ''Bu da ne demek şimdi? Ne akla dışarı sağmaz? Bizi burada tutmaya nasıl cüret ederler?'' Hüküm giymeden kimsenin özgürlüğünden mahkum bırakılacağı kanunda açık bir şekilde yazılı. Zorbalık bu. Keyfi hareket ediyorlar. İvan Dimitriç'in bağırmasına cesaret bulan Andrei Efmiç, Tabii ki keyfi hareket dedi. Çıkmam lazım. Çıkmak zorundayım. Buna hakkı yok. Bırakın beni. Sana diyoruz. Ivan Dmitriç kapıyı yumruklayarak bağırdı. Duyuyor musun? Beyinsiz hayvan. Aç yoksa kırarım kapıyı. Canavar herif. bütün titreyen Andrei Aç diyorum diye bağırdı. Aç emre diyorum. Kapının ardından Nikita'nın sesi duyuldu. Konuş öyle, konuş, biraz daha konuş. En azından git de yevgini Fedoriç'i çağır. Buraya gelmişsin rica ettiğimi söyle. Bir dakika lan. Yarın gelir kendisi. Bu arada Ivan Dmitrievich sözlerini sürdürüyordu. Bizi buradan hiç salmayacaklar. Çürtecekler bizi burada. Tanrım, öbür dünyada cehennem gerçekten yok mu? Bu alçaklar yaptıklarından açır başlanacak mı? Nerede adalet? Ivan Dimitriç kapıya yüklenerek kısık sesle bağırdı. Aç kapıyı alçak herif. Nefesim daralıyor. Kafamı kıracağım. Katiller. Nikita kapıyı hızlı açtı. İki eli ve diziyle Andrea Yefimic'i kaba bir şekilde itti. Daha sonra elini yukarı kaldırıp yüzüne bir yumruk indirdi. Andrea Yefimic kocaman, tuzlu bir dalganın başını örterek onu yatağına sürüklediğini hissetti. Ağzında tuzlu bir tat vardı. Muhtemelen dişleri kanamıştı. Yüzmek istiyormuş gibi kollarını açarak etraftaki birinin yatağına tutundu. Bu esnada Nikita'nın sırtına iki kez vurduğunu hissetti. Ivan Dimitriç avaz avaz bağırıyordu. O da dayak yemiş olmalıydı. Sonra her yer sessizleşti. Ayın pürüzsüz ışığı parmaklıkların ardından vuruyor, yere ağı benzeyen bir gölge düşüyordu. Etrafta korkuç bir hava hakimdi. Andrei Yefimic nefesini tutarak yatağında uzanıyordu. Dehşet içinde tekrar dayak yiyecek mi diye bekliyordu. Sanki birisi orayı almış, içine batırmış, göğsünü ve bağırsakların üzerine çeviriyordu. Ağrıdan yastığını ısırıyor, dişlerini sıkıyordu. Ve olanca karmaşıklığın arasında aniden kafasında korkuç ve tahammül etmesi güç bir düşünce açık bir şekilde parladı. Ay ışığının altında kara birer gölge olarak görünen bu insanlar, yıllarca, her gün onun çektiği acının aynısını çekiyor olmalıydılar. Nasıl olur da 20 yıldan fazla bir süredir bu durumu anlamamış, anlamak istememişti. Acının ne demek olduğuna dair bir fikri yoktu. Bu yüzden suçlu sayılamazdı. Ama Nikita gibi amansız ve kaba vicdanı tepeden tırnağa buz kesmesine neden olmuştu. Yerinden fırladı. Bütün gücüyle bağırmak ve bir an önce Nikita'yı, sonra Hobotov'u, idare amirini, sağlık memurunu, daha sonra da kendini öldürmek istedi. Ancak göğsünden tek bir ses çıkmadı. Ayakları onu dinlemedi. Nefesi kesilerek gömleğinin ve sabahlığının göğsünü, göğüs kısmını parçaladı hisiz bir halde yatağına yığıldı. Ertesi sabah doktor baş ile uyandı. Kulakları çınlıyor, bütün vücudunda kırgınlık hissediyordu. Dünkü zayıflığını hatırlamak ona utanç verici gelmiyordu. Dün pasırık davranmış, aydan bile korkmuştu. Daha önce varlığından haberdar olmadığı duygu ve düşüncelerini samimi bir şekilde ifade etmişti. Örneğin, felsefe yapmaya çalışan önemsiz insanların tatmin edilmediklerine dair düşünceleri gibi. Ancak şimdi hiçbir şey umunda değildi. Yemek yemiyor, bir şey içmiyor, susarak hareketsiz yatıyordu. Kendisine soru yöneltildiği zaman umurumda değil, cevap vermeyeceğim. Hiçbir şey umurumda değil diye düşünüyordu. Öğleden sonra Mihail Averjeniş geldi. Bir paket çayla bir kavanoz marmelat getirdi. Darişka da gelmişti. Bir saat boyunca yatağın yanında dikilerek yüzünde donuk bir ke kederli ifadeyle onu izlemişti. Doktor Hobotov da ziyarete gelenler arasındaydı. O da bir şişe bromür getirmiş Nikita'ya koşta bir şeyler tütsülemesini emretmişti. Akşama doğru Andrea Yefimiç felç geçirerek öldü. İlk başta bütün vücudunu saran bir titremeyle mide bulantısı duydu. Sanki iğrenç bir şey. Parmakları dahi bütün vücuduna nüfuz etmiş, midesinden başına kadar yayılmış, gözlerini ve kulaklarının içine akmıştı. Gözlerin önündeki her şey yemyeşildi. Andrea Yefimiç sonunun geldiğini anladı. İvan Dimitriç'in, Mihail Averyen için ve milyonlarca insanın ölümsüzlüğe inandığını anımsadı. Peki ölümsüzlük gerçekten var mıydı? Ama ölümsüzlüğü istemiyordu. Sadece bir anlığına aklına gelmişti bu düşünce. Önceki gece hakkında bir şeyler okuduğu güzel ve zarif geyik sürüsü önünden geçip gitti. Daha sonra kadının biri kendisine taahhütlü bir mektup uzattı. Mihail Averyen hiç bir şeyler söyledi. Sonra her şey kayboldu ve Andrey Yefmit sonsuza kadar maziye gömüldü. Köylüler gelip doktora ellerinden ve ayaklarından tutarak şapere götürdüler. Ay ışığının aydınlattığı gece boyunca masanın üzerinde gözleri açık yattı. Sabah olunca sergi sergi geldi. İnsanın çarmıha gerilmiş tasviri önünde yürekten dua ettikten sonra eski şefinin gözlerini kapadı. Ertesi gün Andrey Yefmit'i defnettiler. Cenazeye sadece Mihail Averjeniç ile darışka gelmişlerdi. Son